Gonum kazandı. Oo gonum kazandı. Gonum kazandı oğlum. Gonum ne lan? Gonum. <gülüyor> gonum, gonum kazandı. Bu arada merhaba gençler. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Bir balkon keyfinde daha e, balkon birlikteyiz keyfini, şu evet. anda. Saygınla birlikte. Ani giriş yaptık. Evet, biraz ani giriş yaptık. VJX ee, ödüllerini izliyoruz. Çünkü biz VJX dün şey yarın olacak sen diyorduk. Evet, yanlış ama, hesapladık. <gülüyor> <gülüyor> Saati. Yanlış saat hesaplamışız. Böyle biraz geç kaldık ama yarısından yakaladık. Ee, yarısından yakaladık işte. Ve şimdi onu izliyoruz, açtık. Bir yandan canlı, dedik ki canlı izliyoruz. İzlerken muhabbetini yapalım, hem izleyelim hem konuşalım. Aslında sonrasında konuşalım diyorduk ama... Ben dedim ki aç ya! Aç Buradan ya Buradan canlı canlı hem görelim hem konuşalım. vallahi Allah, Allah. teknoloji değil mi dedik? Elimizde iPad'den izliyoruz. Bak ödülü aldılar. Ödülü aldılar. Ganom Home aldı. Gone Home, Gone home. hangi dalda aldı? aldı? Ee, en iyi şey, ne o? Independent Game. Şu ana kadar zaten verilen ödülleri bir sıralayalım. Yılın oyunu açıklanmış sanırım GTA 5. Ee, Game şimdi, of the Year bak şimdi. Heh, şimdi console voted. Ee, Game of the Year açıklandı. Evet. Eğer sayfa yani şimdi, açılırsa. Al birkesin açacağım duymuyorum. tıkanıyor benim telefon. Ne açıklanmış yazıyor mu? Yani ya neden açıklandı yazıyor da? sayfa biraz ağır Bilmiyorum, oldu. Bir dakika Best Independent Games'e şuradayız. Demek ki daha öncesinde Best Sports, Best Action falan açıklanmış. Az önce bu arada e, Tom Glancy's Division e, gösterdiler. Oyun motorunu gösterdiler. World Premiere yaptılar. Evet. E, Snowflake Engine Snowflake, değil mi? Snowdrop Engine. Snowdrop Engine. Çok hayvani gözüküyordu. Yani yemin ediyorum herhalde bir dakika bir şey daha gösteriyor şu an. An Epic New Chapter. Yine World Premiere bir şey gösteriyorlar. Aa Westeros diyor lan. Hmm. Aa ah siktir gösteriyorlar galiba hakikaten Telltale'ın oyunu. Şu anda en almışın Game of Thrones. Game of Oo! Oh! oh, oh. <gülüyor> i̇şte budur abi Game of Thrones ve Telltale Games. Aa bu Telltale World Premier'ini izliyoruz. İzledik. <gülüyor> Helifler aa çok coştular bu konuda ya. Aynen, İnanılmaz bir şeyden sonra yani. ee... Ver, işte, World Walking Dead'ten sonra, aslında biliyorsun adamların sonra şey var. E, Back to the Future yaptılar hı. aslında yine benzer. E, sonra işte başka bir oyunlar daha yaptılar böyle Jurassic Park yaptılar. Back Back to the Future yaptılar. Eh fena değildi falan. E, ama bu şey Walking, Walking Dead'ten de, sonra patladılar. Patladılar. Şimdi bak anlatıyor. Co-founder burada. Dan görüşmesini izliyoruz. Şu anda... Yani, yani adamların hakikaten Walking Dead çok iyiydi. Çok iyiydi. Yani bu hani point and click dediğimiz adventure modu öldü ya normalde. He. Ee, yani PC'de vardı ama mesela her bütün platformlarda çalışan bir point and click versiyon yoktu hakikaten. Walking Dead hem hikaye hem o iyi oturdu bütün şeyiyle beraber o kadar uyuştu ki çok tutmuştu. Bayılmıştım aslında ben, de. ben Walking Dead'in oyununu çok da oyun olarak sınıflandırmak da istemiyorum. İşte ama Adventure Poit and click and evet. Araştırıyorsun. Buluyorsun. Araya da koyduğu aksiyonla seni biraz ya aslında tutuyor. Seçim yapmak çok önemli. Seçim yapmak çok önemli. Hani Alternatif sonları vardı ama çok fazla da hani şeyinden çıkamıyorsun. Hikaye He, akışından çıkamıyorsun, çıkamıyorsun ama önemli ama olan orada. Ama hangi karakter ölüyor falan onları şey yapabiliyorsun. Seni hangi karakter kurtarıyor. Seçimlerinin hatırlanması falan o tarz şeyler yani oldu. Yani bence oyundan çok interaktif bir dizi gibiydi. Anladın mı? Hani evet, karakter evet işte. olarak sen kararını verip sonuçta hikayenin şey, parçası olabildiğin. Şeyin etkisi çok önemliydi ama Walking Dead'in kendi doğasında böyle ani aynen, karar, aynen. karar verme ve işte o kararın seni çok dramatik bir şekilde etkilemesi var ya. Onu çok iyi entegre etmişler de oyuna. Yani onun dışında hani gidiyorsun işte atıyorum işte bir şey buluyorsun. <gülüyor> Kapı açıyorsun işte ne bileyim zombi öldürüyorsun kısmı hani çok da özellikle şeyler değildi. Evet. Ama hikaye anlatış tarzı ve senin hani o hikayenin içinde bir parça olduğunu hissettirme konusunda çok başarılıydı. Episodikide şimdi... o olması da zaten o yönden. Ama adamlar şimdi bir anlatım ]lar. şekliydi. İnanılmaz büyüdüler. Şeyi de duyurmuşlar. Ee, Borderlands için <gülüyor> Borderlands, de bir tane duyurmuşlar. Evet. Şimdi Borderlands için duyurdular. Ondan sonra Game of Thrones için geliyor. <gülüyor> ee, Walking Dead'in ikinci sezon geliyor. Evet. Ondan sonra... Yani bu kadar çok şey üzerine nasıl bu kadar iyi performanslı çalışacaklar bakalım merak ediyorum. Ama Game of Thrones mükemmel oldu. Yani inşallah... Hakkını verecek bir oyun geliyor. Çünkü Game of Thrones hiçbir oyunu dolayısıyla olamadı şu ana kadar. <gülüyor> bir de hikayesinin kuvvetini düşün. Ama şimdi, şimdi şöyle mi olacak? Ee, gerçi şu anda söylüyorlar mı, konuşuyorlar mı? Olabilir biraz da. konuşmamızdan dolayı duymuyoruz biraz ama. Heyecandan. Evet. Ne diyor bakayım? Yani e, aksiyon kısmını ben e, salla e, çok önemli değil benim için benim için Telltale Games'in asıl önemli olan interaktif storytelling kısmı. Evet. E, şimdi e, Walking Dead'te yaptıkları hani an, orijinal hikayedeki karakterlerden. Yani aslında cameo olarak kullandıkları karakterler oldu. Fakat tel tel evet, şeyle ee, yapacağız diyor zaten aksiyonda. Yani bizim kendi nasıl yapıyorsak hep aynen. aksiyonu. O şekilde yapacağız diyor. Hay benim asıl merak ettiğim şey bu versiyonda ana karakterleri kullanacak mı kullanmayacak mı? Yoksa e, Walking Dead gibi. Şimdi ben de hiç zannetmiyorum. Şimdi ana karakter kullanmıyorlar. Ya da ana çünkü karakter ana çok kanalası evet. oluyor. Ana hikayeyi bozulmak isteyeceklerini zannetmiyorum yok, çünkü. Yok. Dizi var. Bu daha çok arı hikayeyi. Şimdi zaten <gülüyor> Game of Olsun zaten kitabı da ara karakterler ve bir zillion tane karakter olduğu için. karakter yerleştirip çıkarmak çok kolay aslında. Bu arada karakterden bahsediyorken bugün gördüğüm bir tane e, meme gördüm. Ya bugün ya da dün. Bu e, şey Harry Potter Harry Potter'ın yazarı kimdi? JC şey Rowling. Yani, JK Rowling tamam mı? Onun bir fotoğrafı var ve orada diyor ki karakter öldürmek çok zor diyor tamam mı? <gülüyor> ve onu onun resminin yanında da hani e, Harry Potter serisinde karakter ölüm sahnelerini şeyle etiketli yapıştırmışlar tamam mı? Ha. -ha. Hani 7 tane kitap işte hani kitapların arasından böyle hani karakter ölüm sahnelerinde çıkan böyle renkli etiketler he he, var. biliyorum biliyorum gördüm onu. Şimdi, şimdi bir tane altında da hani e, şey var. E, <gülüyor> Game of Thrones var. Ve Game of Thrones'un yazıları tabii e, George... E, neydi lan soyadı? <gülüyor> George R. R. Martin'in neydi söyledi? George Martin'in resmi yanında da çok tatlısın gibi bir yazı. Şey, Game of Thrones'un kitapları ve ölüm sahnelerinde etiketler. <gülüyor> Abi etiketten kitap görünmüyor zaten. Evet evet, onu biliyor mu? Çok komik. <gülüyor> bu arada ses gelmiyor. Gelmiyor mu? Hı -hı. Tam takamamış olabilirsin. Ha bu benim mi? Evet. Ha, benim bir kulak bozuk. Öyle mi? Hı -hı. Sağ taraf bozuk. Böyle yapsın. Cık, ha, o zaman bir daha. O zaman çıkarayım biz devam edelim. Niye durdun ha? Ha. Şimdi Game of Thrones 2014'te geliyormuş bu arada. Ne zaman ama? Ne bileyim. Konuşurken muhabbeti kaçırdım. Aynen. Kulaklığı takayım öyle şey yapalım dedim ama. Ne yaptığını anlamadım. Neyse ya da şu anda mı? benim e, Boş telefon biraz kafayı yediği için benim telefon şarjda. Ben eee anda... notebook getiriyorum. Teklimi okul getir. Yani e, bu çok iyi oldu ya. Bunun aslında delik odusu olmuştu zaten. Acaba Tartary Games'ten bir Game of Thrones oyunu geliyor mu dedikodusu? Sonunda o dedikodunun gerçek olduğunu görmek çok güzel oldu. Valla bayıldım ya. Bütün oyunlarını... Şu Wolf Among, Wolf Among Us da onu da çok merak ediyorum. Fable biliyorsunuz çizgi romanın oyunu o da. Ondan onu da yapıyorlar şu anda. İlk 2 sezon, ilk 2 bölümü çıktı. Fables'ın? Fables'ın evet. Aslında onu bir... Allah! As! Böyle bir sürü şeyi aynı anda yapmaya kalkarsak... Evet. böyle. <gülüyor> Şu an ortalığı bir dağıttım bir ben. Ayağıyla e, gecenin bir yarısı solo, <gülüyor> soda yaptım. Tarafı... Ipad'i de sodaladık. Sodalı Ipad. Şey ya, elmalı ya, tatlı da. Of çok fena İyi yaptık. <gülüyor> batırdık ortalığı. İyi ki bu buluyor. Bir şey oyacak beni ya. Burayı da batırdım. Anam, anam. Of, live live action disaster. Hayır, bir şey daha gösteriyor bu sırada. gösteriyor <gülüyor> Bu ne lan? Every Planet Unique mi? Every Planet Unexplored. Ne gösteriyorsun? Tuhaf bir oyun gösteriyor. Allah Allah. Oğlum git bu bir saat besin. Gel kızın o da saat. Bir saat. <gülüyor> Burcu ayacak mısın? Şu anda neyi izliyoruz? Bir şey izliyoruz ama ne olduğunu çözemedim. Star... Lazeus. Diyor. Yani Bak, aslında şey, şey X-Wing'e benzer bir uzay mekiği gördüm. Vasistas. Ne Hı? bileyim, anlamadım ki. Bak, görünüyor üstelik. Böylece şey, ısildin mi insan? Ya yeri sildim de halı Hı. biraz ıslandı. Yani taktirdiği kıvırlık ilerliğine... <gülüyor> Balkan kempi'nin içeride yaparsan ne <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> olacağı <gülüyor> bir Burada başka telefonu vermedin mi? Valla bilmiyorum. Ya, de, no ki... Man's Sky diye bir oyun. No Man's Sky, Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Bağımsız bir oyun herhalde. Zannedersem öyle. Zaten grafik kalitesi de şey şeyde, grafik e, tarzı çok çok da şey, bir şey, şey hani, mainstream bir tarz değil. Şey, şey, şey, şey, şey, şey, e, bildiğimiz engine'larla şey, yapıp şeye benzemiyor. Tamam ya. Ben, çok şey, şuydu. <gülüyor> Şöyle <bir> şeyleri şimdi. <gülüyor> değil, biraz e, halının üstündeki. Burası. Islak benziyet. <gülüyor> biz bir de ıslak kalitinden geçelim. Yani halının üstündeki. İyi olmuyorlar. İzlediğiniz Yeah <Gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, bu arada tabi e, tabii biz halı temizlerken halı temizlerken onlar konuşuyorlar. Onlar konuşuyor biz de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, balkon keyfinde halı temizle. Sessiz oldu tabii ama hiç gelen. Çekazımızı. Vallahi ben yapmadım. Hepsini saygın yaptım. Yani anladığımız kadarıyla bu e, No Man's Sky e, bir indie oyun ve bütün e, içindeki e, uzay ve ortamların hepsi şey e, birbirinden... Bütün oyunları bitirecek bir oyun. Birbirinden One Game to Demo. Tamam valla sildik silebildiğimiz oldu. kadar. İyi hepsi buraya dökülmedi. Ben buraya dökülmedim hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Benim toluğumu bitirdiğin için. Bu iPad asıl... Ya iPad'e bir şey olmaz ya. iPad'e bir şey olmaz. Neyse inşallah mı? Neyse krizi atlattık. Ve tekrar koltuğumuza oturduk. Nasıl? Bu bayağı geziyorsun, tozuyorsun anlıkla. Böyle bir keşfetme üzerine kurulu. Evet. Ee, bir film ama... ve sınırı yok yani. Gördüğün her yere gidebiliyorsun. Anladığım kadarıyla da hani şey... Ee, mikro, mikro bazında da, makro bazında da aynı evreni görüyorsun. Evet. First person. Hem uzaydasın, hem gezegenlerdesin. Şimdi bakalım. Evet. evet. <gülüyor> Bundan önce şeyi de göstermişler. Yine e, çok beklenen. Bir oyun olan, Xbox bana özel olarak çıkacak olan Quantum Break bir oyun Quantum var. Quantum Break nedir sen? Quantum Break şöyle. E, o Gelecek olanlar var. Şey geliyor, Tifi de gösterecekler burada yeni Tifi oyunu. Tifi başta galiba bir preview'da göstermişler. Ama yazlı köşede. Neyse, Quantum Break şu. E, ha, bu arada şey e, televizyon giyklerine de bir atıf var şey e, V bu sene e, The Community, ha, The community, community dizisinden tanıdığımız evet. şey e, sunuyor e, Joel Mctea sunuyor e, Joe e, <gülüyor> Kelly ne baksın Joe Kelly ile beraber o sunuyor evet. şimdi Joe Danger oha Joe Danger diye bir oyuncu var biliyor musun oyunu Onu bilmiyorum Onu yapan herifin istiyorsunuz bu. Böyle mobil mobil falan tarzı bir oyuncu o ee, Şimdi, evet, Game of the Year'ı demiştik, ee, Grand Theft Auto Grand Theft Auto kazandı, evet. Ya, halbuki orada... Halbuki diğer adaylar arasında... Naltı <gülüyor> doktu benim şeyim çok yani, vardı Last of Us ee, benim. Super Mario 3D World vardı Last of Us vardı Tomb Raider vardı hani Ben çok. de Last of Us'ı vermeye tercih çok ederdim Yani fix git vermişler evet. ee, Başka var mı? Başka, Başka uh, Studio of the Year uh, Daha vermemişler galiba Açıklanmamış daha Ama eğer aynı trend giderse Rocks'ı alacaktır diye tahmin ediyorum Fena. Şimdi başka ne açıklanmış? Ee, best Mobile Games mobile açıklanmış. Ne Oha. Best Mobile Games neymiş? Evet. Best Mobile Games Spice vs. Biz 2. Ee, yani. Tabii Infinity Blade, Ridiculous Fishing'ı bilmiyorum. Ben ne bilmiyorum. Angry Birds Star Wars'ı zaten alması uh, pek mümkün değil. <gülüyor> ee, Science vs Zombies 2 Yani o da fiks olmuş çok Evet Ama adaylarda da hani çok fazla alternatif de yokmuş Niye ben söyleyeyim yani. Evet Projector of the Year'ı seçmemişler daha Daha seçmemişler Ben de Lara Croft'a oyumu vereyim Ver mi evet Lara Croft'a oyumu verdim O arabaya gel hmm. Şu anda Başka Oya açık olan... Araba reklame yapıyor şu <gülüyor> Ama o araba da psikopat bir şeymiş. Ha, hani böyle Best araba... Voice Actress şeye gitmiş. He iyi Johnson, O doğru olmuş. Ellie'yi Ellie oynayan. Last Ash... of Us'daki Ellie'yi oynayan evet, karakter gitmiş. Ki zaten Camilla Ludington'a verselerdi kafayı sıyırırdım herhalde. Herhalde. Çünkü kötüydü bildiğin onun yani. seslendirmesi. Evet. Laura Croft seslendirmesi. Elizabeth'ı oynayan Bioshock e, Infinite'deki e, Courtney Dar e, Draper. Onun seslendirmesi fena değildi gerçi. Yani fena değildi ama orada verilmesi gereken şey hakikaten eliydi. Ee, hani Beyond Two Souls'u ben oynamadım sadece e, videolarından biliyorum. Alan Page, Page'di yani Jodie Holmes'da çok özellikli bir şey de yoktu. Özel ona. bir şey yok o yani. Evet. Ondan sonra başka bakıyoruz. Bu arada ee, şeyin Best Boys arttırı da vermişler. Şeyin reklamı yaptı Team Wolf reklamı gördüm. Aman geç. Ee, Aa o tamam Troy işte. Baker, o hepsini şey evet, almış. Last of Us Troy almış. Troy Baker o da çok iyiydi. vermişler. Zaten baksana iki ikisine Troy Baker vardı zaten. Şeyde de... Aynen, aynen. Ee, şey, şokta ee, da Troy Baker var. David'i de e, Troy Baker seslendiriyor Bioshock Infinite'i. E, diğeri de Grand Theft Auto'da Stephen Ogg, Trevor karakterini seslendiren. Bir de William Defoe, Beyond Two Souls'da. Daha başka bir şey yok şu anda. Şu anda ara geçiş muhabbeti ara yapılıyor. Bunu da açıklamamışlar. Ee, evet, casual gamelerde hani ilk Nintendo oyununu gördük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, gerçi şey, yok, şeyde... Mario 3D vardı. Evet. Gerçi Planet vs. Zombies 2 casual tarafta da aday olmuş. Şeyi söylemeye çalışıyorum ben burada. E, Quantum Break dediğimiz oyun Xbox One'a özel çıkıyor. Anlıyorsun sen işte dedektifsin. Böyle zamanı falan durdurabiliyorsun ama böyle durduğu zaman hani böyle parçacıklar falan duruyor arasında yürürsün. Hı -hı. Hani. O tarz bir gücüm var. E, farklı bir şey bayağı. E, şeyi göstermişlerdi. Teaser, Miser gibi şey yapmışlardı diye işte. Onun daha uzun bir versiyonunu göstermişler şimdi. Ben daha görmedim. Çok yani izlemedi. şu anda galiba daha açıklanan başka bir ödül yok. Ha bir de e, best driving game e, Forza'yı vermişler. Ha e normal Forza. Yani zaten Need for Speed'i Rivals'ı şeyde oynadık. PlayStation 4'te oynadığımız Rivals'ı. Evet, evet. Hani ben bence fena bir oyun değildi. E, Atmos yani şey environment çok iyiydi. Yani oyunda. güzel ama Forza'nın olayı başka <gülüyor> abi. <gülüyor> Tabii Need for Speed'di. Bir de Forza şey şeye çıktı. Xbox'tan çıktı ya. Aa bak şey gösteriyor. Ne Dying Gösteriz? Light. Nightlight bilmiyorum. Bilmiyor musun bu yeni ha, zombi oyunu. Zombi oyunu. evet evet. Gece hani, olunca işte şey daha, daha hızlı koşuyorlar evet evet. Biz bunun videosunu mu izlemiştik yoksa demosunu mu oynamıştık? Ee, videosunu izledik, demosunu oynamadık. Bu da yeni nesle geliyor galiba, eski nesle de geliyor. Bunun ben ilk izlediğim zaman şey biraz böyle kamerasından böyle koşuyorsun ya tek. Bu arada uh, Best Fighting Game'de e e, injustice. injustice, eh, injustice tamam. Çünkü başka oyun çıkmadı bu sene. Killer Instinct var ama yaramamış. Bunun şeyi beni çok böyle bir ilk izledimde midemi bulandırmıştı. Onu biraz düzeltmişler sanırım. Bak Best RPG'yi Ninokuni'ye vermişler. Çok ee, sevindim. Evet, hak ediyor ama. Yani Ninokuni e, PlayStation 3'te oynamıştık biz. E, gerçi hani şunu da söylemek lazım. Burada RPG'den bahsettikleri tabii MMO'ları saym saymadan. E, yani genel olarak sadece kontrolü. Ne var? Üzerini. Final Fantasy Online'ı koymuşlar. Aha. Fire Emblem <gülüyor> olabilirdi aslında. O fena değildir. Pokemon'a vermemiştim. Pokemon'a da vermesinler zaten. Onu da RPG diyorsan. Ya ama abi danası Pokemon. Japon RPG. Nasıl Japon RPG? Öyle ya? abi. RPG diye geçiyor yani Pokemon'da. Yani po e, karakter Pokemon. Karakter bir sürü Pokemon'un var. ona gelişiyorsun. Ya Pokemon aslında yani RPG'den çok trading kart game abi yani. Kartını alıyorsun. Çalıştırarak... E, tamam da ona bakarsan Ninokuni'nde biraz Pokemon'a benzetişler. Ama Ninokuni'de sonuçta bir hikaye var abi. Yani Ninokuni'nin hatta olayı hikaye. Oğlum biz şu ejderhaya bir binemedik ya. Evet. O kadar oynamadık ki. Aslında var ya şu kesin vardır ha. Yani Youtube'da bir baştan sona Ninokun hikayesini okuyup şey oynayıp de çeken birisi varsa. Ayıp abi ayıp. oyun oyna öyle seyret videolarını. Hayır. Ben Batı şeyi skoşu. istiyorum. Bu oyunu çok kapat da. Ya oyunu oynarken biraz sıkıldım ben ama hikayeyi öğrenmek istiyorum anladın mı ben biri oynası... ben. <gülüyor> Ama çünkü oyun çok klasik çünkü J şey evet. Japon RPG yani sürekli Ve çok tekrar var. Grinding yapıyorsun sürekli işte adam öldür, adam öldür, adam öldür oluyorum ben. Be sürekli adam öldür. Best Independent Game'e daha şey, şey vermemişler. Verdiler Gonom kazandı işte. Ha Gonom kazandı daha update'i gelmemiş o zaman size. Ee, gone Home kazandı. Bak oyuna çok ilginç bir şey eklemişler. Ben daha önce görmemiştim bunu. Zombiye vuruyorsun ya. da vurduğu nokta gösteriyor ha. O bizim izlediğimiz videoda yok Bak gördün mü? Ha, evet. Yoktu. Yoktu galiba. Neresinin hasar verdiğini gösteriyor. O güzelmiş aslında. İlginç. Evet. E, böylece mesela sakatlıyorsun yani zombiyi. Belki peşinden gelmesini inmiş. En iyi gelmiş. spor oyununda NBA 2K14'e vermişler. Ee... Aynen ah, evet, FIFA'ya vermemişler bile artık. Yani zaten NBA'nin de yani beyzbol oyunu da NHL oyunun da kazanması gibi bir şey söz konusu <gülüyor> değil bence. Zombiye tekme uçan ee, tekme. Çünkü eğer bu oylamaların global yapıldığını varsayarsak ha. yani beyzbol ve NHL'in çok fazla da büyük şeyi yok ama hani Amerika'da da futbolun çok büyük şeyi yok. NBA benim de şeyim olurdu. Ha Best Action Adventure Game Assassin's Creed 4'e vermiş. Allah Allah. Ee, diğer Çok iyi. Tom Raider'a vermemişler. Assassin's Creed 4'e mi vermişler? Yani bilmiyorum. Grand Theft Auto vardı. Last of Us vardı. Allah Allah. The Hadi Tom Last Raider of Us falan var. geçtim. Tom Raider. Action Adventure'a bence de Tom Raider e, daha Sanki iyi olabilirdi. Bayağı oyunlu bir, bir oyundu. şeyden olabilir çünkü e, Tomb Raider birazcık daha lineer bir hikayeydi ya e, oynanışı bu yeni versiyonunda. Ya şimdi lineer hikaye Last of Us göre daha az lineer bir hikayeydi çünkü yine biraz daha gezip toza İşte işte tomb yani, falan keşfediyordun. birazcık e Grand Theft Sen... Auto 5 var ona ona bakarsan. Hayır tamam işte Grand Theft Auto 5 de aslında birazcık daha sandbox yani. bilmiyorum. Hani iki belki... de, de sağlam sandbox yani. Ee, last, yani. Tomb Raider o yüzden çok lineer olduğu için belki. ama e, abi, hardcore, adventure... hardcore oyuncular tarafından çok da fazla tutulmamış olabilir. Çünkü ama hani şöyle bir şey diyeceğim. Hani satışları da beklendiği gibi değil. De, ama action adventure game dediğinde benim aklıma yani mesela Assassin's Creed 4 veya Grand Theft Auto gelmiyor. Aslında benim hakkıma daha çok mesela Last of Us veya Tomb Raider gibi oyunlar geliyor. Şimdi Assassin's Creed ondan single hani... player'ı ağırlıklı oyunlar geliyor mesela. Yani tam Assassin's Creed biraz açık dü uçtu dünya falan diye belki güzel bir ama... ...hikayesi falan berbat oyunu yani, yorumlarda tamam. okudum. böyle Öyle kararı. olabilir de ne bileyim. E... O zombilere gel. Ha. Ya bu oyunu nasıl oynayacağız ya? Ben bunu seyrederken milen bulanıyor lan. <gülüyor> yani çünkü e, bu Mirrorless Edge gibi oynuyorsun ya bunu dokluyorsun, zıplıyorsun, kayıyorsun hmm. falan. Böyle bir tuhaf geliyor yani. E... Niye FPS oynuyorsun o kadar? Ama FPS'ten farklı bak e, şeyi algılayabiliyor musun? Mesela eli uzatıyor, adama vuruş bir tuhaf. Yani böyle hakikaten arada mesafe varmış etkisi yaratmaya çalışmışlar. Yani, yani işte, silah e... sağladığında beni herife vuruyorsun etkisi o perspektif bir şeyi yaratmaya çalışmış. Yani şey de, Direkt görmüyorsun da sanki şöyle görüyorum. Balık gözü görüyor musun gibi etki var. Ha bir de işte vuruş yaparken kamera açısının kayması var vesaire var. Hani o bir, bir tuhaf oynanabilirlik yapıyor. açısından. Bir de yolu daha... nasıl bulacağım lan? Manyak gibi ortalıkta koştur koştur. Şimdi bunu merak ediyorum ama bu Dying Light'ı baya ben. Biz şu ana kadar ne yapalım lan? World Premiere videolarını şey yapmışlar He, da Tom Raider'ın e, Tom Raider'ın Next Gen yani işte bu PC'deki versiyonu konsollara geliyor aslında. Öyle evet. diyelim. İşte saç tellerini sayabildiğim. Bu arada hani o, o muhabbeti de e, konuşmak istiyorum aslında. Geçenlerde e, yapılan muhabbet şuydu. Eskiden e, yeni nesil bir konsol çıktığı zaman işte PlayStation. Studio of the Year'ı açıklıyorlar bu ha, arada. Studio of the Year'ı açıklıyorlarmış. Studio of the Year adaylarımız e, şeydi. Hemen geri dönelim. Evet. Studio of the Year... On tam istesi yok muydu ya? Vardı, vardı. Adayları, Irrational Games var, Naughty Dog var, e, Rockstar North var. Fullbright Full da verdiler. Var. Fullbright şey yapan işte. Gun Hot oynuyor yapan. Fullbright kanunu yaptı. Rockstarı zaten biliyorsunuz, Hı -hı, biliyorsunuz. E, GTA yapan. E, Naughty Dog şeyi Last of e, Us. Last of Us. E, Last of Us. E, Irrational Games'i bilmiyorum şey, ben. şey. Bayağı şok film. Ha, baya şok film. Dur bakayım ne yapacak? Viral'a geçti burda çıktı. Ha şey. PewDiePie. Ne? PewDiePie yani bir herif var ya bu ha, YouTube'daki... Bağıran çocuk Aa, ya. Sonra şey, komedi tip. Ben hiç sevmiyorum o herifi ya. Niye lan? Herifi çok komik. Korku Ay, oyunu oynarken korku özellikle oyunu çok eğlenceli. Korku oyunu oynayıp kulağın dibine bağıran bir geri zekalı ya. Başka bir şey değil. E yani bu Dying Light demosunu oynamıştım. Ettim bunu. Ama bu herifi izlemek çok eğlenceli işte. Yani çünkü çok komik şeyler yapıyor hakikaten. Bir de aksanı falan var ya. Saç basak laflar ediyor bazen böyle. Küfür etmesi falan çok komik. Yani ne bileyim yani gerizekalı gerizekalı konuşup gerizekalı hareketler yapıp e, YouTube'da yani YouTube, ünlü olmuş bir adam. Yine YouTube'da bu işler böyle yapılabiliyorsun. Hayır tamam ünlü olsun onun seyir yani e, kendi kitlesi izlemeye devam etsin ama yani. Hayır ama, ama bayağı ünlü bir herif bu ya. Yani bayağı mu? takipçisi var. Bir de yani ben de birkaç şeyini izledim bayağı eğlenceli oluyor hakikaten. Yani ha canı yani, sıkılıyorsa beni, otur beni, izle. Beni niye buna maruz bırakıyor ki şimdi bu adam? Ya ama ünlü. VGX bu. Video Game Rewards. Allah Allah. Evet neyse ee... ne konuşuyorduk lan? Ne konuşuyorduk? Sen bir şey anlatıyordun. Eee yok su diyordu year Ödülünü ha şey diyordum hani e, Playstation 2 Playstation 3 yani 2. ve 3. nesil konsollara kadar evet. Yani aslında yeni konsol çıktığı zaman evdeki standart e, bilgisayarın birazcık daha üstünde konfigürasyonlarla tam hani iyi oyun oynamak istiyorsan ya da kaliteli grafiklerle oyun oynamak istiyorsan işte e, hani konsol oynamalısın düşüncesi evet, vardı. Evet, evet, evet. Ama bu 4. nesilde öyle değil. Arası kapandı gibi geçti değil mi? Arası kapandı değil yani 4. nesil bilgisayar 4. nesil konsolların şu andaki mevcut high end bile değil yani hani mid to high arası şey, speklerdeki bilgisayarın kapasitesine yetişmesi bile pek söz konusu değil zaten buildları evet. PC buildlarına benziyor neredeyse. Evet ve hani şey konuşuluyordu artık bunun üzerine zaten entertainment'e kaymak sebeplerinden bir tanesi de o olabileceği evet. çünkü grafik konusunda artık yarışamıyorsun tamam mı performans konusunda da artık PC'lerle yarışamıyor konsollar e ne farklar olacak yani şimdi şey... yarışamıyor demek, aa ben çok kabul etmiyorum onu. Çünkü yani şöyle düşün. Bak, e... sen şimdi, ama bak, şimdi şöyle düşün şöyle bak. düşünmen lazım. Şimdi sen 1080p muhabbeti, tam 1080p 60 FPS. Tamam mı? Hani yeni neslin en evet. büyük özelliklerinden biri değil mi? Evet. yani PlayStation 4, hatta Xbox One çünkü 720p. Evet, evet. Tamam mı? Sen kaç yıldır kendi bilgisayarında 1080p oyun oynuyorsun? Yani benim bilgisayarım olmadı hiçbir zaman. Ha, hiçbir zaman olmadı değil yani. yani. Bu, bu laptopum var. Laptopumda 1080p yani çok oynayamadım çünkü çok o kadar da kuvvetli değildi. Yani sen belki bu kendi laptopunda oynarsın artık ama. Yani ben ya ben bir Battlefield 4 oynamadım hiçbir zaman. Ya Battlefield 3 <gülüyor> oynamadım hiçbir zaman açıp da. Lap. Oynamaya çalıştığımda da zaten böyle, o, yani onun verdiği o grafiği göremedim hiçbir zaman. Ama mesela şey, e, sen söyle. Yani öyle bir bilgisayar kurmadım hiçbir zaman. Anladın Anladım. mı? Yani ama o hani, çok eskidendi. Ben PlayStation 2 zamandan beri bir bilgisayar kurmadım. Yani bilgisayarda oyun oynamakla hani konsolda oynan, oynanmak arasında zaten... E, i̇şte ben OX'i hani, hiçbir zaman hissetmedim yani. Büyük bir ekstra masraf olayı vardı PC'de. Var hala var. Yani ama 400 şeyde... dolara 400 dolara PlayStation 4 aldım. alıp e, işte şu anda e, bir ne miyim gidip ondan sonra 2000-3000 lira vereceğim bir bilgisayarda oynayabileceğim oyunu. Zaten oynay. Biliyorum. Tamam. Ee, şimdi. Işte 1080p 60 fps senem olsa, işte büyük ekranıma ve koyuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Chatı chatı oynuyorum. Ne ondan sonra sistem update, ne ekran kartı update gibi salak şeyler uğraşmadan, CD'si koyuyorum, açıyorum, üstünden Twitch TV'ye gönderiyorum, hızlı çalışıyor, Arayüz sıkıntı mı? hiçbir şey yok. Ne gösteriyor bu? TIF gösteriyor. Ee, yani böyle sıkıntılarım yok anım. O hala insanın bir lüks işte. O yüzden işte Steam Box yapıyorlar efter şu anda. Dur. Bu ne? Sinematik gösteriyor yine. Yani ne gösterecekler ki başka? Ama gameplay abi mi görmek gameplay istiyorum? istiyorum ben artık ya. Tiff'in çünkü biraz... Hayır, bence sinematik gösterip gösterip belki ileride gameplay, son dakika gameplay sokabilirler. Çünkü bununla ilgiliyorsun dedikodular var. Ne, ne gibi yani var? Yani biraz e, yapım aşamasında büyük sıkıntılar olduğu Ve aslında eksik yani Zaten grafik olarak falan çok, çok iyi değil. Evet iyi gözükmüyor işte biraz... Çatla, patlama durumu var ya oyunun. Hı. Ama ben merak ediyorum yani. E, gerçi TİF serisini çok oynamış bir insan değildim ama. E... Ama bir tane gerekiyor artık yeni nesile bir TİF. Bu kafada bir oyun gerekiyor yani. Geçen işte şey yaptılar. Dishonored yaptılar. Dishonored mesela çok sevildi. O yüzden TİF de gerekiyor. Artık yapılabilir. Bayağı teknoloji geçti çünkü. O zaman yaptı, yaptılar bir sürü şeyi. TİF düşünürsem. Devrimsel şeyler yapıldı bir sürü. hı. hı. Artık bu, yani bu yeni kuvvetteki konsollarda özellikle çok daha ilerisini yapabilirler. Ama işte acaba yapabilecekler mi? Biraz şey gözüküyor oyun. Ne görünüyor? Yani grafik motoru falan biraz e, yeni nesil gözükmüyor. Biraz. Yani sinematikleri bir kere kötü. Sinematini geçti. Ama in-game'leri fena değil gibi. Ya. Yani i̇şte in-game. Ama şöyle bir karakterler sorun karakterler falan var. biraz çok kar şey karikatür gözüküyor. Aslında birazcık daha gerçekçi yapsa iyi olur. Ya yani şimdi şöyle Uş. bir e, sorun oluyor zaten. Hani çoğu oyunda olan bir şey. Çünkü gelişme yani büyük oyunlarda geliştirme süreci hani en kısa 3 yıldan tamam evet, Hani evet. 8 yıla kadar falan varıyor. Şimdi sen başlıyorsun oyunu yapmaya. Tamam mı? Oyunun ortasında o işte yeni konsol yok işte çok büyük bir hani ama öyle oyunun ortasında. Hele <gülüyor> adamlar bir, bir sene önceden gidiyoruz. Kitle. Bir sene önceden gidiyor kitler de. <gülüyor> yok, bundaki sıkıntılar şöyle oluyor. Hayır, yani şimdi, benim ben demek istediğim ha. şu. Bu herifler sonra şey, yolun ortasında mesela şey karar vermek durumunda kalıyorlar. Ulan bunu işte e, üçüncü nesle değil de dördüncü nesle mi geçirsek oyunu. Ya da tamam iki her platforma Aynen. çıkaracağız nasıl olacak? İşte dedik şey atıyorum biz e, eksklusif Xbox'a çıkartacaktık da ulan PC'ye de mi çıkarsak? Hı -hı. Anladın mı? Böyle saçma sapan e, ortada e, karar vermek durumunda da kal kalıyorlar. O yüzden e, bazı geçişlerde çok sıkıntı oluyor. Evet. Yani mesela ben en basitinden hani ben MMO tarafını bildim söyleyeyim. Hı hı. Herifler geliştiriyor, geliştiriyor, geliştiriyor. Ondan sonra istedikleri gibi bir ürün çıkıyor ortaya ama işte ne bileyim adamlar e, Koreli olduğu için mesela. Kore standartlarına göre yapmışlar her şeyi. Hmm. Oyun bir bitiyor 60 GB oyun çıkıyor. <gülüyor> Şimdi bunu sat satabilirsen <gülüyor> anladın ha, mı? Evet. Kim indirecek ha. bunu? Sonra dank ediyor. Ulan şey DVD'ye sığdıramıyoruz. blu rayde mi vereceğiz bunu. Kimse de Blu-ray oynatıcı yok. Ne bok giyeceğiz? Ya da zaten o kalitede ha. kim oynayacak? Yani? Aynen. Ondan sonra da kasıyorlar işte e, şey sıkıştırmaya, sıkıştırmaya. işte ha. grafik çözünürlüğünü azaltıyorlar işte lighting'i hafifletiyorlar falan filan. Ondan sonra oluyor oyun 20. Ama 20 GB yapana kadar da hem zaman geçiyor hem de bir sürü teknik aksaklıklar oluyor. Evet. Çirkinleşiyor oyunu falan filan. Böyle saçma sapan şeyler de var. Vallahi ama yani şey düşünürsen şimdi Tomb Raider'ın sonu gayet güzel bir oyundu zaten. Hı -hı. Yani bu Xbox'da oynayamıştık hatırlıyorsan Xbox 360'da. Evet, evet. Xbox 360'da da gayet güzel gözüküyordu. Hani oyun PC versiyonunda ne oldu? İşte bu Nvidia kartın da bir bakıma tanıtımını yap yapmak amaçlı. Ee, i̇şte saç şeyi yaptılar. Ne derler? Ya ee, fiziği. Saç <gülüyor> fiziği koydular. Anlatabildi. Saçları tel tel. Anlatabildi. Gözüküyordu tabii e, Tom şeyin. Lara Croft'ın. İşte o suya girdip çıktı. İşte öyle böyle kanlı falan. saniye anlar vardı ya hani. <gülüyor> orada tabii böyle işte ıslanıyor saçı. işte böyle dalgalanıyor. Bilmem ne falan. Bunları hep böyle görüyordun. E, i̇şte tabii parça tük efektleri. Bilmem falan. Bunlar da tabii var. E, yani oyun zaten güzel görünüyor bir oyundu. Şimdi Xbox One ve PlayStation 4'e e, işte Definitive Edition diye yani bu daha ne derler 1080p mi? getirecekler nasıl yapacaklarsa o şekilde görmek, e, oynamak da e, güzel olabilir. Şu anda şu e, an tanıtım yapıyor. Battlefield 4 tanıtımı yapıyor e, şu anda. Yani ben mesela oyunu oynayıp bitirdim Hı -hı. ama bir daha bir yani yeni işte PlayStation 4'te de e, görmek isterim. Bu sanırım şu an bir tekrar oyunları hatırlatıyorlar. Evet. Herhalde şey yapacaklar. E, görmek isterim dediğim gibi. Ya ben mesela şey de ha, parasını mesela parasını verip tekrar alır mısın mesela? Ya işte parasını verip belki şimdi ilk hemen çıkar çıkmaz almam. Hı -hı. Çünkü erip onun yine alt dolardan satacak. Hemen yani zaten al, almışım yani oyunu bir kere. Bir de alt dolar vermek ya istemem. bence onu şey yapmazlar mı? Yani ee, ekstra bir şey de çıkarıyorsa Bir de satmaya satmazlar mı? Yok onu bence kutu olarak satarlar. Dijital olarak satarlar ama o eninde sonunda şey, upgrade fiyatı pack, düşer. Upgrade pack gibi satmazlar mı? Yok satmaz. Onun fiyatı düşecektir yani. Sonra hı hı. fiyatı düşünce mesela alıp bir daha böyle bir e, oynamak isterim. Görmek isterim. Ben hı. mesela şey de istiyorum aslında. Hı hı. Ha, best Shooter'mış bu arada. O yüzden gösterilmiş. E, mesela Skyrim. Hı. Mesela Skyrim'i e, yeni bu konsollara şey yapıp yapsalar. E, ne yapıp e, yapsalar? Işte elden geçirip yapsalar. Hı hı. E, yani çok süper olur diye düşünüyorum. Üstüne i̇şte 1080p. FPS'e Skyrim oynuyorsun. Bir Hı. de bütün böyle efektler her şey açık. Yani ama böyle draw distance çizim mesafesi ebesine gidiyor. Böyle, ta yukarıda. Ta ilerideki yukarıda devi görüyorsun. <gülüyor> ta ilerideki devi falan görüyorsun. Ejderha'ya görüyorsun. Mesela siktir geliyor diyorsun falan yani. böyle Öyle bir şey var. E, çok güzel olurdu. Çünkü şey fotoğrafları var ee, PC'de işte en böyle dana PC'de yani e, konfigürasyon olarak e, Skyrim bütün her şey açık. E, mesela fotoğraflar işte screenshotlar almışlar. İnanılmaz yani böyle bulutlar falan o parçalı şey efektleri işte tepeye çıktığın zamanki o sis efektleri falan inanılmaz şeyler var yani. Onu tabi biz burada göremiyoruz. Yani konsolda bir belli bir kısmını görebiliyorsun. PC'de de yani ben açıp bakmıştım. PC'de daha güzel gözüküyor tabi ama... ...yine çok iyi bir PC'nin olması gerekiyor ki... ...takılmadan onu böyle hı diye oynayasın. Şimdi... Ee... Aslında çünkü çünkü bir... böyle çok iyi oyunlar var hı hı. bu eski jenerasyonda bir de bu yeni e, konsolların backward yani geriye uyumluluğu olmadığı için evet. e, bazı Hatta... oyunlar aslında yapılsa ben çok isterim mesela Last of Us öyle bir oyun. Ya yani artık bence Last of Us'ı upgrade etmelerinden ziyade Last of Us 2'nin bir an önce çıkması. Ya tamam <gülüyor> o öyle de hani şey gibi düşün. Şimdi mesela PlayStation 3'te God of War orada bir e, ne yapıyor? şey galiba stüdyo Anlatsın ya. Şimdi boş var Daha çok önemli bir şey yapmıyor gibi geldi bana. O yüzden şey yapmadım. Ee, ne diyordum? Mesela PlayStation 3'te God of War 2 HD. God of War 1 HD yaptılar hatırlatabiliyor hmm. Yani gayet güzel açıp oynayabiliyorsun oyunu. Çünkü oyunun kendisi kaliteli olduğu için ve HD olduğunda bayağı çok kötü olmamış HD versiyonu açıp oynanabiliyor. Şimdi a nedir? 10 liraya alıyorsun oyunu. Yani 10 lira almışsın. HD'si varsa eski dönüş. Şimdi gidip Last of Us yapsa. Ama yani hemen ama demiyorum. 10 liraya yapsa. Ama hemen demiyorum ben. Mesela Last of Us 2 çıkacağı adına. Hı. Last of Us'ın de çıkarsa yani alır oynarsın bir daha. Çünkü ulan nasıl lan? Çünkü çoğu insan PlayStation 3'ünü satmış olacak. Çoğu insan Xbox 360'ını satmış olacak. Anladın mı? Yani sen bunu e, mesela hatırlamak isteyeceksin. Tekrar oynamak isteyeceksin. Bu oyunları nasıl bir daha oynayacaksın? Bu bu şeyi sunuyorlar. Zaten ondan da para kazanıyor. Bu da Witcher. Hmm, Witcher 2, 2. Yani 3 ee, her şey. Onu diyecektim ben bir de. Witcher de psikopat gözüküyor. Ee, evet. Ee, en çok beklenen oyunlar e, oylaması da devam ediyor galiba. Ya da oylama kapandı ama açıklama daha gelmedi. <gülüyor> Bunlar neyi gösteriyor? 5 tane oyun var. 5 tane oyun var. Ee, Destiny, Titanfall, South Park, e, Witcher, Witcher 3, 3 ve Watch Dogs. Dogs. Witcher 3 de... Yani e, sinematikleri gayet güzel. Sinematiktir oğlum bu oyun için. Oha! <gülüyor> o zaman... <gülüyor> oyun içi bunlar. Tamam, bunlar oyun içi de. Daha demin sinematiği değil mi? open world var. Hayır, hayır. Oyun içi baksana bunlar. İnanılmaz olacak bu da. Bu zaten grafikler olarak bayağı iyidir PC'de. Bende iki ikincisi var. Hı hı. Açık oynamıştım falan mesela benim PC'de bile yani laptopta bile fena değildi. Ya bu ne ya sürekli. Ya, 47, Ronin reklamı reklam yapıyorlar. Re bir de Team Wolf reklam yapıyorlar. World Premiermiş olan. Bu arada o o şey e, Mercedes niye orada? Abi çünkü o Mercedes GTA 5'te şey GTA 5 diyorum. Ee, Forza Motorsports 5'te sanırım var. Ya da çok tanesinde. güzel aletmiş de yani. İnanılmaz demin oyun içinde gösterdi. Orada tanıtımını yaptı. Of. Ha. Studio ofte e hadi. Studio of the Year. ne yapıyor daha. Evet. Gösterimlerini yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şuradan kısacağım ya. O durduruyor çünkü. Hı. Bas sen. Ee, Tek ben... tuşla mute olmaması kötü olmuş. Evet. Ya aslında tam basarsan mute oluyor da. Niye tam basma? Evet basma. Ee, Grand Theft Auto 5'in de ben PC ile aynı anda Hı. PlayStation 4'te Xbox One'da çıkacağını düşünüyorum. Ya çıkacak şey olarak yani, bence. Üst tamam, seviye high-end PC, high, high -end PC modunda çıkacak yani. Ve keşke öyle çıksa. Çünkü Grand Theft 35 de inanılmaz güzel bir oyun. Yani şey olarak da çok güzel bir oyun. Grafiksel olarak da çok iyi bir oyun. Ve onu da ben böyle hakkını vererek oynamak istiyorsan yeni konsollarda görmek istiyorum. Yazık çünkü oluyor. Yani bilmiyorum ben... Ee... Aha winner açıklıyor. Winner is... Ye! Hey <gülüyor> evet, evet, Naughty tabii ki. Eee, evet, vermediler. Memnun oldum değil yani, mi? Yani <gülüyor> şey, yılın en iyi oyununu gittiler GTA 5'e verdiler ama affettirmek için de gidip Naughty Dog'a herhalde eee <gülüyor> Studio of the Year'ı vermişler. He, he, Hediye de çok çirkinmiş lan. Yani Ödü? şey, ö, trofi. Tropi çok çirkin. Tropi çok çekkin ama yapacak şey yok. Yani... Bu adamlar Uncharted 4 duyururlar bu arada biliyorsun değil mi? Hı? Uncharted 4'ü duyururlar. The Station duyursunlar ne yap? Hani Last of Us 2'yi duyurmadılar yani. Ya onu duyururlar yakında. Uncharted 4 çıkacak sonra. Hani. Anca. Yani, yani ancak 2015, Uncharted, 2016. Ya ben çok büyük bir Uncharted hayranı değilim. Şunu yani şu kalitede oyun, <gülüyor> şu ka oyun <gülüyor> of şey <gülüyor> efekt alayı evet. yapmışlar. Evet. Banderas yapmışlar. Evet. Ee, karakterin adını unuttum da Last of Us'taki neydi filan lan? Joel. Joel karakteri. Ha. nasıl fazla ki Joel karakterini Wanderas hareketi yaptırmışlar böyle. <gülüyor> Aa, sonra dudağını öptü, şey yaptı. Kazanınca ödülü. <gülüyor> Titanfall. Titanfall yani gameplaylere çok heyecan verici görünüyor. Xbox One'ın bu seneki en büyük kozu. Ex evet, eksklusif oyunu. Eksklusif ve en büyük kozu ben sana söyleyeyim. Yani belki de Belli olmaz. Ondan sonra şimdi çünkü Halo bitti aslında Halo serisi. Şeyleri de ayrıldı zaten. Gitti çünkü evet. yani yeni Halo 4 ee, fena değildi. Ama her ne kadar karakteri sevsek de Master Chief'i Halo 4 biraz tabii yani Halo serisi biraz şey yaptı. Geriye gittiniz yazık e, ki. Titanfall'la belki yeni bir Halo etkisi yaratırlar mı e, şeyi var bende. Yani ya. eğer çok iyi olursa oyun, mecburen herkes Xbox Xbox'man alır anladım. Öyle öyle çünkü Halo da öyleydi. Halo ilk çıktığında Xbox'ı sattırdı. Evet. Zaten Xbox'ı bence kurtaran iki oyun varsa Halo ile şey. E World Premiere yapılar vardır. Şunu izleyelim. Şey, sen söyle. Gears of War. Bak bak şey. Titanfall. Evet Titanfall'ın viral reklamı yapmışlar bir tanem. Sen dur, ben. Tamam. Hı -hı. Sen şarjıyor. Şarjı, şarjı test. Evet Titanfall için <gülüyor> robotları nasıl yaptıklarını anlatan bir tanıtım reklamı yapmışlar. <gülüyor> Table şu oyun Ogre, oh, Ogre şey Ogre diye bir versiyon tanıtıyorlar şu an Titan. Ee, nerede? Neredesin? Şu tarafa takıştır <gülüyor> O zaman oradaki benim şeyi çıkar oraya tak. Orada şey adaptör var onu çıkar. Şurada şurada. Oye. Oh, yeah. Ya bildiğin <gülüyor> ürün tanıtımı yapmışlar. Ya Hemand Robotics. Abi zaten. Ya ama bu çok. Standart bir şey var yani şey gibi yapılar yani şey zamandan beri yapılan bir şey o. Titanfall'un Sen... evet, <gülüyor> community, evet, community o... manager'ı çok kız, geyik bir kız. Evet evet. evet. Saçını evet. değiştirmiş yine. Evet yine değişti. Onunla yine geyiğe döndük. Hop. Evet. Eeaa. Kız birazcık zayıflasa dövmeli. çok taş zayıflasa olacak da. Zayıflasa giderisi var diyorsun. Yani şu anda da var da. <gülüyor> e, birazcık daha zayıflasa tam evet, benim türüm olabilirmiş. Şu an Titanfall konuşuyorlar. Titanfall. Titanfall tabii bizim Xbox One'da beklediğimiz e, bir numaralı oyun. Yani şöyle diyeyim. E, Aslında benim bütün Xbox 360 kullanıcı arkadaşlarımın Hı -hı. Xbox One almak için bekledikleri, e, bekledikleri oyun ya Titanfall. Zaten anladığım kadarıyla şu kararı vermeye çalışıyor herkes. Tamam mı? Yani PlayStation 4 mü, Xbox One mu kısmında. Bir, Battlefield'da hangi konsolda oynayacağız? Evet. İki, e, şey, Titanfall Xbox One için değer mi değmez mi? Evet, o işte Sıkıntı orada. Sıkıntı bu. Bakalım. Yani şimdi şu anda herkes PlayStation 4'te karar kılmış durumda da. Evet. Bir evet. Murat'a Murat gelsin. Bir, <gülüyor> bir Xbox One gelsin Murat'a. Bir, bir Dragon Con daha ya yapalım. Ya abi sır şu... <gülüyor> Sıfır oyun e, odaklı olmasına neydi? PlayStation 4 şu anda herkesin favorisi. E, zaten hani bana da, mantıklı, zaten. bana da mantıklı bana da mantıklı olan şimdi. o. yani Amerika içinde değilsen eğer Amerika veya şey, İngiltere'de yaşamıyorsan farkı olmaz. Amerikalılar için bile yani. Ha, Amerikalılar için bile olsa bile yani Hı. Amerika veya İngiltere'de yaşamıyorsan abi sen Xbox'ın yani bütün evet, yan hizmetlerinde yararlanamıyorsun ki hani e, Xbox Xbox yapan özelliklerin hani One ya. Evet. Yani bütün eğlence sistemi içinde i̇şte olsun o, evet. mantığı. Hani Xbox One'ın sadece bir özelliğini kullanabiliyorsun. O da oyun. O da oyun. Bir de şey. Xbox Open. <gülüyor> Xbox One <gülüyor> yani, Adamlar her şeyi bir yere koydukları için evet. One demişler. Xbox Come On! <gülüyor> her şeyi, bütün eğlence sistemini bir, bir yere topladık diye One demişler ama sen sadece oyununu oynayabildiğin evet. için One diye alıyorsun. İşte Kinect'ini <gülüyor> kullanıyorsun. Falan filan. ama yani ne yazık ki bir de 100, 100 Euro 100 dolar fazla veriyorsun. Evet. Hani ben mesela eğer Amerika'da yaşıyor olsam büyük ihtimalle Xbox box E Yani x alsan televizyonu nasıl mis gibi. Aynen. Çünkü zaten televizyonu da izlemez olurdum. Yani Hulu'dan işte evet, ıı, onlar falan HBO var. Go her PlayStation şey. PlayStation 4'te yok çünkü onlar. Abi. Evet. Ha, olsa ne yazar abi? Sen yine bu Türkiye'de kullanamayacaksın. Hayır işte ne bileyim belki Türkiye'de ondan sonra kullanabilirsin çünkü hani Türkiye'de daha bir destek fazla şu anda. Tabii yani PlayStation Türkiye'nin kendi desteği e, Microsoft'unkinden birazcık daha iyi. Yani. İyi yani en azından, en azından geçmişi iyi. olduğu için. Evet ilk olduk onlar oldukları için vakit şeyler. Yani bilmiyorum Xbox tarafında ya da Microsoft tarafında tanıdığımız yok ama hani şey yani yerel app'ler, yerel içerikle ilgili bir çalışmaları var mı yok mu en azından ne bileyim DigiTurku bağlayacaklar mı? Işte keşke keşke Alsalar. Yani Digiturk mesela Netflix işte. vesaire gibi hani hmm. downloadable content ya da streaming yapacak mı üstüne? İşte onlar hep anlaşmalar <gülüyor> tabi çerçevesinde olduğu için zor oluyor. Şeyi ee, evet işte Titanfall durum belli edecek. Quantum Break'i seyretmedik biliyorsun orada var mı acaba internette? Quantum Break bakalım. Quantum Break de çünkü exclusive olarak ee, şey geliyor. Xbox One'a geliyor. Diye ben yanlış bir şey diyor. Break Gameplay videosu var gibi görünüyor. BGX mı ama? Altımansı göreyi bakma. Şuradan şey fitirden alsana. Evet. Ha şu şu bak burada, burda ofcio gameplay. Evet. Tabu Titanfall bu arada sif online oyun biliyorsun değil mi? Hı -hı. Online ama görevli. Yani, yani hem ben her her her PC'de oynayacağım biliyorum. PC'de çıkıyor <gülüyor> zaten de. Bu Sam'le şeye çok benzer ama Elif kendisini yapışır herhalde. Alan Wake hatırlıyor musun? Ha. İşte zaman durma şeydi falan bir şey var. Neymiş? Time Travel diye. Evet. Ha böyle şeyler oluyor işte. Bunlar hep böyle ya real time oyun için yani. bir fena değil. Ama bu in game. Aa in game. In game ise. In game çok diye iyi. geçiriyorlar. Ya in game olmaması için bir neden göremiyorum ben. Şimdi mesela gameplay demiş. Bakalım belki de burada göreceksin. Beğenir mi? Hatta şey bu bildi. Bence. Max Payne'in ikali. <gülüyor> şey de benziyor ki çoğu. <gülüyor> Baksana, büyük ihtimalle skripti çok bol bir oyun olacak. Yani büyük ihtimalle. Ama görünen gibi oyun içi işte bunlar bak. Ya bunlar oyun, oyun içi. Abi benim de işte. oyun Bence şunlar ara sinematikler olabilir. Biraz makyajlanmış oyun içi olabilir onlar da. Çok sıkıcısın be abi ya. Evet ama baksana işte bu oyun içi abi bunlar. Gayet iyi yani. Bak baya bir bok anlattı ama arkada da şey oluyor gördün mü? Time lapse oluyor arkada. <gülüyor> bak görüyor mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok giriş. Neler <Nerede> düşünüyorlar <gülüyor> ya? Ya aslında işte Max Payne'in Blue Time'ı yerine biz kuantum olarak evet, zamanı doldurduk aynen. mantığı yapmışlar yani. E ama yani Cloud Time'ı oyunlara bu getiren herifler olduğunu düşünürsek yani yani zaten mantıklı önemli. bence. <gülüyor> ma cebimizde ne var onu nasıl daha şekilde farklı şekilde paketleyip evet, yani evet e, ambalajlayıp satabiliriz. bize gelmiş akıllıca bir tak. Bu arada o zincirler niye oyunda? Ya bunlar bu GTA 5'in müziklerini ne söylemeye çalışıyor? Boklar yola burada eğlendiriyorlar millet dışarıda. Milletin götü dönüyor bir bacağına 59-99 fiyat edin. <gülüyor> Şu anda ödüller nerede bu arada? Yani şey nerede yapılıyor bu? Ee, bilmiyorum nerede yapılıyor. Şunun genel listeye gelsene be. Nominees, Word, Community. İşte bu. Game of the Year'ı verdiler. Studio of the Year'ı verdiler. Best Cutter'ı verecekler. Verecekler. Ee... Uh, voice Actor, Voice Act'ı verdiler. Soundtrade'ı vermediler. Uh, mobile e verdiler. Driving game'i verdiler. <gülüyor> RPG verdiler. Fight game'i verdiler. Best bu arada canlı... Force... Best e, independent best action adventures Bunlara verdiler Canlı yayın üzerinden muhabbet ettiğimiz için Dana gibi <gülüyor> uzunlukta bir şey oldu Olacak araba balkon keyfi olacak Yok aslında bence zaten biz yaklaşık 2 saat falan konuştuğumuz için Oğlum bir de kaydetmiyormuş falan evet, <gülüyor> Daha bir saat olmuş Daha mi? bir saat oldu yani olmuş. bence Zaten bir, bir, saat, saat... bir yarım saatini de kaçırdık galiba biz Biz bir saatini falan kaçırdık galiba Ha, ha bak şimdi Grand Theft Auto'nun müziklerinden bir tanesini çalıyorlar canlı Kim çalıyor mesela? ünlü evet. Önlü bir grup çalmıyor mudur? Zaten büyük ihtimalle <gülüyor> zencilere söylediğim müzik hmm. Neymiş? Neymiş? Los Santos'u Hayır hayır kimmiş? Allah tanımıyorum etmiyorum. Yap bu şey müziği bunun evet, Grand Theft Ama... Auto 5'in trailer müziği sanırım. Hayır, söyleyenleri tanımıyorum diyorum. Ben de tanımıyorum. Ama bu orgu çalan bu Heroes'daki şeye benziyor. <gülüyor> Aa baksana şu fragmanda gösterdikleri oyunlar bizim burada oyunlarımızın arasında alakası yok. Bu çok daha İyi gözüken bu oyun. Bence zaten direkt PC versiyonundan alınmalıydı yani o videolar. Yani bilmiyorum. Ben Grafik Toto'nun hani şey e, grafik kalitesi bana çok çok fazla da önemli değilmiş gibi geliyor. Yok ya çok önemli. Oyun zaten şu an çok iyi. Yani konsollarda çok iyi oyun zaten görselliği. Ama işte böyle bir ne bilerler. Anladım, evet. Yani hakikaten yani şimdi şu şeydeki hatırlıyorsun değil mi? İşte Asas'kıyı dördü. Gördün sen de. Net o netliği gördün yani evet, o. Evet ama o netlik aslında çok böyle e, sevdiğim bir netlik değil yani. ya. Ya tamam ama yani şunu şunda o netliği görmeyi ben çok isterim. Çünkü araba kullanıyorsun. Karakterler çok canlı karakterler. O karakterin daha canlı olmasının şu ortamın daha canlı olması şehir çünkü çok canlı bir şehir. Daha çıkıyorsun tepeye çıkıyorsun, atlıyorsun, zıplıyorsun, bir sürü bir şey yapıyorsun. Biraz evet şöyle birini. Evet. Yani şu anda e, VJX de e, başka ne göstermişler? Bizim belki kaçırdığımız verdiklerine göre. World Premiere'da bir bakalım. Sanki. World Premiere'de neler var? Açalım. Aslında bu senin E3 vardı çok kaba olacak bence. Yani. Şimdi. Da orada reklam şimdi e, VJ World premiere Tomb Raider Tomb Raider var <gülüyor> şey var işte e, Borderlands Borderlands Telltale Games'in Telltale Games'in. Aa South Park göstermişler. Quantum Broken World premierini yapmışlar. South Park'ın. South Park açsın Okan abi. Arkadaşlar South Park'ın. South Park'ın onu da güneyci biz zaten görmüştük. Yani sonuna şey. sonuna yetişmiştik. Aa son yetiş, bunun boş var. Bu park da çok manyak bir oyun becaz. Öyleymiş. Yani. Şey çünkü. Işte... ya söyleyeyim çok ilgimi çekmiyor. Ama RPG var. Biliyorum biliyorum. Ben çok merak ediyorum ya ama sürekli erteliyorlar. Zaten en çok beklenen oyunlar listesinde vardı bu oyun. <gülüyor> ha, World Premier'lerde en son eklenen video şey mi? Işte? O, uh, no Man's Sky. Ha No Man's Sky. Ee, şey var bir de öyle. Gerçi World Premier şey. Ha şey vardı. Evet, sen söyle. Aaa Destiny'de göstermiş Fall, yani. Titanfall'un e, virali var ya o. Destiny göstermiş Destiny. Nerede göstermiş? İşte şu Destiny. One G's Highly Unspaded Shooter diyor, Aç onu aç. boş ver şimdi. Aç aç, aç aç aç. Tamam e, geç South onu. One aç. Bu Destiny'in de çok lupat ya. Şeyde geliyormuş. Ekim'de... E, yok. Eylül'de geliyor. 9 Eylül'de <gülüyor> çıkıyor. E Bu ne lan? biz başa çıkıp düzel. Evet, border'ı şunlattık ama border üstten şey geldi. Borderlands'ta bakayım ne gelecek. Şurada Borderlands. <gülüyor> şu Borderlands. Yani. Border evet. Kazanıyor <gülüyor> Ne söyleyeyim bir parça iyi. Bunun yazısı da Borderlands. Bir bakayım. Evet. Yine şeyden hata olmadı ya. Yok. <gülüyor> yok. Yok. Yanlış yanlış linklemişler. Yanlış. Yanlış linklemişler. YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. Bileceksin de sen zaten. Kimi e, Tamam işte, bileceksin 2013'e gir. Ne? Destek. Ha, o işte. Official Gameplay. Şimdi bu kapak Can da Benim internetim biliyorsun. Evet. Narin bir internet. Of. Bu oyun. bu oyun aslında biraz Borderlands gibi biliyorsun. Evet. Ee, Borderlands'in onlineı diyelim. Yani nasıl diyeyim? Borderlands online. Evet ama bu MMO'da bu inşallah. daha MMO tarzında. Borderlands'ten daha MMO. Ee, yani PVP de var işte gördüğünüz üzere. Ondan sonra Ya ben böyle arada derede kalmış grafikleri hiç sevmiyorum ya. Bu arada derede kalmış grafik değil lan. Oğlum yani şey bak. Gayet güzel. çok fotorealistik. Tamam. tamam mı? Ama karakterler şey gibi. Ee, birazcık daha <gülüyor> çizgi romansı. Ay şey anladın mı? Ama ne oluyor lan? Diğer oynuyor. Ben dedim ne oluyor? <gülüyor> olmuş şurada. Yeni katıyor. Yani şu karakter tasarımıyla, dokusuyla, çevre evet, dokusu uyuşmuyor ya. Şey yapmışlar değil mi? İşte o yüzden. Shaded arada... şey, gibi yapmışlar işte. Evet evet. O yüzden arada bak mesela şu texture çevre textured uyuşmuyor ya. Ben onlarda çok rahatsız oluyorum. Şey gibi. Hani saç rengi sarıdır ama kaş rengi kahverengidir ya insanın. Evet. O zaman ben bir garip oluyorum. Yani ben çok rahatsız olmuyorum. Ben çünkü biraz da bancı şeyine alışık oldum ki. Yani şeyler öyle. Halo da öyle. Biraz renkli <gülüyor> ve... E... Yok Halo'da hani uyuşuyor. Tamam mı? Hani e, uzaya da çevrede çok o kadar fotorealistik yok. Ama şey, orada değil. düşmanlar biraz böyle şeydir. Ama şey yani... E, oradaki... Organik Bir tuhaftır yani. Yani çok değil ya. Ne oluyor Ha, ha. o şey hala... Kapatıyorum bunu. Durdurduk durduramadık. Arkadaş yani. ne çaldılar be. Şimdi ne çalıyorlar? Bir Yine saattir ha, aynı çalıyorlar? çalıyorlar evet. Bu adam da üşümüş e, şeyli, kışlığıyla geldi. Ne uzattılar arkadaş. Ya bu burada 3 saat sürüyor. Kaç saat kaldı <gülüyor> Şu anda bu arada saat 3'ü e, 40 geçiyor arkadaşlar. 3'ü geçiyor. geçiyor. Sizin için uyumadık. Uyumadık. 2 saat 52 dakika olmuş zaten. Evet biz zaten şey e, yaklaşık biz e, ilk saatini falan kaçırdık. Evet. Yanlış hesaplamıştık. Pazar gün Gerçi doğru hesapladık lan. Doğru hesapladık. Bir diye ama bugün bir. Tamam ben işte dedim ya pazar günü bir diye. Bugün pazar. Ha doğru. Yani doğru hesaplayıp... Doğru. Pazartesi bir diye düşündük sonra. Evet. evet. Doğru hesaplayıp sonra günü karıştırdık. Böyle ha. saçma salak şeyler yaptık işte. Başka haber Starbucks var Starbucks'a girmeseydik. <gülüyor> ha değil mi? Şu anda home'a bakıyorum. Ne varmış? Ha. Bak şey, yani Schedule, o, var. schedule şey var. Şu kadarı 3 saatse yani 4, 4, 4, 4 saat falan daha var. Yani zaten ilk 1. saat, 2. saat, 3. saat yap, değil mi? Evet. E, Preplay'de zaten şey evet, e, TV. TV. Evet. E, Peki TV. biz neredeyiz şu anda? Start başladı. E... Viral diyor. Geç onları. Biz şu an neredeyiz ya? Bunların ne hepsini ya? Evet. Gösterdi biz, evet. Şu anda Rockstar, oluyor. ha işte o çalıyor şu anda. Hala o çalıyor. Evet. One Night Neymiş performans Titan for World yaptı. Yani work to, World Premiere dediği yani. zaten şey e, viral videosu gösterdi. Yani, o Titan hmm. e, hani şey. arada Xbox üzerinden de izleyebiliyor musun? Bak şurada nasıl izleyeceğini gösteriyor. PlayStation Xbox, Hı? Steam, Twitch. Twitch'ten izleyebiliyorsun. Twitch'ten izleyebiliyorsun. Hulu'dan izleyebiliyorsun. Yahoo'dan izleyebiliyorsun. Android'ten izleyebiliyorsun. Ha, ha, bunu bilmiyorum. bizim söylememizin bir anlamı yok. Çünkü biz bunu kaydediyoruz sonuçta. Koyduğumuz zaman bitmiş olacak. Biliyorum nereden izlediğimiz <gülüyor> sadece... Biz televizyondan izliyoruz. He. şey, e... IPad e iPad'den izliyoruz. Benim de gayet. Ha evet, sen Yani şu anda. Benim bu saatlerde sonra... internetim düzeliyor. Bu saatten sonra ne yapılacağı ile ilgili. Schedule yok ama geçmiş keçulu. Sen tıklayınca güzel... vermiyor değil mi? Evet, güzel bir şekilde seyrediyor. İşte. Ne ne? Al, tıklayınca belki onları seyredebiliyor musun acaba? E... Yani? Bir yere gitmiyor. Aman çok zaptlar bunu ya. Şey başlayana kadar. molası mı? en çok zaten e, trend olan diyecekse Last of Pass şu anda 12989 eee var. 2 Grand Theft Auto 5. E, Tom Rider de bak e 8975 Tom Rider. 2005 6900's e, ondan da diğer e, Ama yani postlar. burada herhalde şey sürecini bayağı sağlam yaptı. Tel tel bayağı Aynen. iyi süsle yaptı yani. Hakikaten. E, şovun. Yani şimdi tam diğer şeyleri de oyun içi gösterdin ama adamlar iki tane oyunla ee, şey yaptılar yani bütün şovu götürdün almışlar ellerine geçtiler. Saltop şey salt ya. Instagram. Instagram Ya ben şeylerini çok beğendim ya. Evet de bayağı güzel. Yani e, sosyal medyadan topladığı bilgileri kendi hashtagleriyle bilgileri direkt topluyor olmaları evet. ve ve toplam şey kanıtlarını da olması, yani Hangi içerikten konuyu gösteriyor seriyor olmaları. Adam da iyi çalışmışlar. Aynen aynen. Ee, Zaten bu biliyorsun en büyük şey show yani Spike tarafından şey yaptığı şeyi yapıldı. Joe, Joe Keely denen adamın yaptığı en büyük şovlardan biri. E, bence, bu işi iyi biliyor. Bence gayet başarılı bir program ve, e, var. İstisi de gayet başarılı. E... Boğaz'ın hepsi şeye benziyor. Ee, PlayStation 3'teki, I, PlayStation 4'teki şey var ya. Milletin yaptığınızı görebildiğin. Ha, ha, ha. Ona benzemiş akış. Bir reklam değil mi? Evet. mu? Şu anda hala Music of Grand Theft Auto 5. Devam, Devam ediyor. Herhalde bu ikisinden. O, o zaman. Ben gidiyorum. Şuna bir ara ver. Ee, durduralım. Bir ara verelim. Bir ara veriyoruz, dönüyoruz. Bir ara verelim de hapşırıyoruz. Bir video daha gösteriyor. Bir video daha. Evet. Cartoon <gülüyor> bir video daha gösteriyorlar. Yine hemen robotics. Hemen robotics e, virali aslında. <gülüyor> Böyle şeyler aslında çok hoş şeylerdir. <gülüyor> Ama yani çok boş şeyler. Yani e, internet düştüğü zaman izlemesi zevkli de e, böyle bir etkinlikte birazcık daha biz şey bekliyoruz. Oyun içi. <gülüyor> gerçekten oyunla ilgili olan. Yani şeyleri tanıtıyor, <gülüyor> robotları tanıtıyor. Yani tanıtıyorlar, titanları şimdi. tanıtıyorlar. Evet titanları tanıtıyorlar. Daha demin Ogre vardı şimdi Strider diye bir titan var. <gülüyor> ha, bak işte bunlar <gülüyor> güzel. Evet. Bunlar oyun içi görüntüler. Strider daha hızlı. Tabii tabii. Okay. birazcık daha defans özellikli evet. bir robot. Strider da stat şey speed ağırlıklı bir robot. Evet. Aha, çok ay Ya benim işte böyle oyunlardaki en büyük korkum ara geçişler. Yani sen normal asker olarak oynarken işte Titan'a ne kadar hızlı geçiş yapabileceksin, Titan'dan ne kadar hızlı çıkabileceksin. Bak bu Ogre, Ogre. Burada Strider nasıl karşı telifini attı bombalarda? Evet. Oha ne oluyor lan? Of! Havada vurdu. Yok etti. İşte bu Titan'lar arası savaş çok psikopat olacaktı. Oh gitti. Ogre bir koydu. Ogre bir koydu. O, GTA müziği devam mı ediyorlar? Abi, feripler bütün gece bunu mu götürecekler? Vallahi bence böyle devam edecek. Zaten bir önce şimdi bir tweet attım şey diye. Anne yani uzun <gülüyor> GTA müziği şeymiş gösterisiymiş bu diye. Hay GTA'nın videosun çok şey sağlam radyo müzikleri var. Tamam biliyorum. Onları yapıyorlar şu anda. De yani. <gülüyor> Bizim istediğimiz bu olmadığı için bir yandan da hemen. Evet memnun duyuyoruz işte. <gülüyor> Düş. Gpx postu girelim arada. Ne haberi gir. Eee? Eee. Su kaynamıştır. Su kaynadı galiba. E, bir çay bakayım. Çay koyayım. <gülüyor> koyayım. BGVGX. Ha bak işte. Evet. E, şey bitti. E ben, 3 saat bit, 3 saat bitti. diye demiştim sana aslında. Evet. 3 saat. Demek işte. ki belki o yüzden biz o listede schedule'da daha fazlasını göremedik. Herhalde biz bir saati saat kaçırdık şimdi. demek ki. Yani ilk ilk 1.5 bir, bir bir buçuk bir buçuk saatini kaçırdık. Eee Zaten e, kaçırdığımız kısımlardaki ödülleri vesaireleri kazananları da hani hem e, Spike TV'nin kendisi sitesinden ya da e, bizim şu anda girmekte olduğumuz haberde e, görebilirsiniz evet. e, bulabildiğimiz kadar e, VGX şu an girmek istiyorsunuz belli de ama e, VGX özel içeriklerinde de YouTube'dan bulup YouTube'dan bulup size çakacağız. E, payla sizinle paylaşmaya çalışacağız. <gülüyor> e, bizim zaten en çok ilgi ilgimizi çeken şeyler e, <gülüyor> Titanfall, Thief e, şey sen söyle e, Destiny ile ilgili olan e, özel içeriklerde e, Borderlands'in e, Telltale e, Game e, tarafından yapılacak olan episodik <gülüyor> e, oyunu artı Game evet. of Thrones'u da yapacaklarını öğrenmiş olduk. Başka ne öğrendik saygın? Quantum Break ile ilgili bilgiler aldık. Evet Quantum Break ee... birazcık bence benim için hayal kırıklığıydı. Ee, hani Max Payne'i evirip çevirip nasıl tekrar starız e, oyunu gibi olmuş birazcık. Yok Tabii, be beni yani... olmaz ama çok bir şey görmedik onunla ilgili. He, orası öyle. Göreceğiz. Ee, bu arada Best Shooter olarak Bioshock Infinity seçmişler. Best Adventure Game'i görmüştü zaten Action Adventure. Eee. Best Sports Game'i de görmüştük. Best Independent Game'i de biliyoruz. Best RPG'de Nino Kuni'ydi. Evet. Best Fighting Game Injustice oldu. Best Driving Game Forza Motors 5 oldu. Best DLC, Best Downloadable Content. Tüm ne olduğu belli. Daha site güncellenmiyormuş mu? Yok. No. Best Xbox Game var. Onu da seçim. De. Yani daha çıkmışsın. Best PlayStation game des. ama yani <gülüyor> Bence bunun cevabı çok belli. Tabii ki Rust of As. Hiç belli olmuyor. Bence öyle. Best Nintendo game yok. E bunları bu cevapsız bıraktılar. Aslı başka bir kaynaktan IGN'ın baksana. Onlar listelemişler. Olabilir. Şunu da şey kapatayım. Evit internete neler dönüyor ona bakalım. Ay Twitter'dan. In Game Trial Battle'ı bir üç göster. Evet. Bu şekilde bitti. GTA 5 müzik gösterisiyle bitirdiler yani. Evet. Gereksiz uzatmaların sebebini de anladık. 3 <gülüyor> saati doldurmak için. 3 saati doldurmak için. Eee şimdi e, hani listenin üzerinden bir gidip bakalım. Sen mesela sen C ee, kime <gülüyor> haksızlık edildi ya da hani senin seçimlerin neler olurdu? Mesela en iyi oyunda herhalde sen e, şey seçmezdin. En iyi oyunda? 5, evet G ben GTA 5'ci değil yani GTA 5'i seçmezdim en iyi oyunda. Last Us mı Us'ı Lastofası Us seçerdim. Katılıyorum yani. Gerçi o türre olan benim e, sevgim, sempatimden kaynaklanıyor olabilir. İkisinde çok uzun bir e, hani gameplay time'ım yok. Ee, hani sen daha çok oynamışsındır ya, ikisini de. Yani şöyle ki GTA 5 yani al üstünde 5. Hı -hı. GTA 4'ün e, üzerine inanılmaz tabi detaylar yine inanılmaz içerikler koyulmuş ve e, hali hazırdaki şeylerin de e, artık tabi daha iyileştirilmiş oyun mekaniklerinin de daha iyileştirilmiş bir versiyon aslında. Hı -hı. Yaptığı yeni şeyler var. Ee, görev mekanizması 3 tane farklı karakterin olması ee, görev arası geçişler sinematik yani sanki böyle ara videolar arasından tekrar oyuna geçişler falan bu tarz şeyler falan çok etkileyici tabi 3 karakter, arasında. karakter arasındaki <gülüyor> geçiş çok etkileyici çok güzel i̇şte, her, oyun içerisindeki he, serbestlik yapılabilecek olan şeyler için işte. artık ha. çıldırmış yani her şeyi yapabiliyorsun ya, online tarafı çok kuvvetli oyun bu sefer 4. Dördün, oyundan ben, daha kuvvetli bir online, online tarafı var online kısmını hiç oynamadığım için bir şey diyemeyeceğim ben Biraz oynadım. Ee, Baya işte böyle arkadaşlarla bir araya gelip soygunlar yapabiliyorsun. Yani aslında şehir var yine. Böyle bir uçsuz bucaksız şehir var. Tabii şehirde başka insanlar da var. Yani onlar seni öldür öldürebiliyorlar. İşte parayı yatırıp borsada oynayabiliyorsun. Yine paranı geliştirebiliyorsun. Ev satın alabiliyorsun. Silah satın alabiliyorsun. İşte dükkanlara girip silah oraları soyabiliyorsun. Falan filan yine polis kovalamacıları falan. Hepsi var ya. Oyun, aslında normal single player oyunu ne varsa online oyunda da var. Tabi arkadaşlarına çete kuruyorsun, o çeteler işte işler yapabiliyorsun dediğim gibi. İstersen başka çeteleri öldürüyorsun, istersen ondan sonra görevler alıyorsun. Görevleri böyle bölmüşler, istediğin görev alıp yapabiliyorsun falan. E, orası o kısmı da bayağı zengin. Ama yani diyorum ya tecrübe anlamında baktığında, e, bana yaşattığı tecrübe anlamında baktığımda yani Last of Us'ın e, verdiği hissi, duyguları, tecrübeyi Oyun keyfini GTA 5 bana vermedi yani GTA 5 tam çok güzel her şey ama bazı kendimi hani bir yerde böyle sonrasında gereksiz yere araba sürer halde bulduğum çok oldu oyunda yani evet. binmişim bir arabaya böyle manas şekilde bir yere gidiyorum. Ee, hani bir görev şeyini kullanmadan e, görev akışını kullanmadan gereksiz yeri yayaları falan ezdiğim falan yani böyle çok hani boş gezenin boş kafası olduğum veya işte mesela bazı detayları e, e, eksik olduğunu bulduğum yerler oldu yani her binaya giremiyorsun mesela falan yani anladın mı? hani böyle hani o, hala olmasını istediğin çoğu şeyin olduğunu ve aslında hala eksiklerin olduğunu oynadıkça oyunu görüyorsun ilk başta oyuna ilk başladığında çok etkilece geliyor oaa herifler neler yapmışlar falan diyorsun sonrasında ama oynadıkça <gülüyor> Ulan bu yok. Eşi yok. E şu yok. Yani niye bunu yapmak? Hani birazcık insan hayal kırkına uğramaya başlıyor. Yani o birazcık oyunun suçu değil. Yani onları hepsini yapmak çok kolay bir şey değil. Ayrıca hepsini yapabilseler zaten yani oyun o boyutta çıkmaz. Anladın mı? Rockstar öyle bir firma ki... Yani bunu yaratmış, Grand Theft Auto'yu yaratmış, hı hı. Grand Theft Auto ile beraber bir tür yaratmış e, ve her seferinde oyuna öyle şeyler katmış bir firma ki hani kendi çıtasını üstüne çıkan bir firma. E, sadece Grand Theft Auto'da değil, işte Red Dead Redemption var, o da benzer bir oyunda biliyorsun. O, evet. her, her yani yaptığı oyunda. Yani sandbox oyunları. Sandbox'ın konusunu... bir evet. çıtasını bir üstü üst aşamaya götüren bir firma bu. Öyle olunca insan. Beklenti anlamında tabii daha şey oluyorsun yani. Daha fazla beklentin oluyor. Bilmiyorum ben oyun şeyini... Yani single player experience dediğimiz şey var ya. Işte, hı hı. Tek kişilik oyuncu experience'i. Ee, Last of Us hakikaten daha kalıcı. Yani. yani benim hafızamda daha kalıcı bir etki yarattı. Daha çarpıcı bir oyundu. O yüzden... Yani her şeyden önce hikayesi bir kere daha derli toplu olduğu hikayesi... için olabilir. Çünkü hani... E, <gülüyor> tamam first... E, Grand Theft Auto V'nin hikayesi çok iyi. Tamam. Hikayesi çok iyi de şey gibi sonuçta. Orada bir görev alıyorsun. Gidiyorsun, yapıyorsun. Yapamadığın zaman tekrar yapıyorsun ya da e, gidiyorsun, alternatif evet, görevler yani, alıyorsun. Evet. Yani da şey... çok sıkıntı Aynen. olmuyor. İşte ha, yapamadım. Geç bu görevi diyorsun Geçiyor yani. Aynen. Ama Last of Us hani lineer bir hikaye akışı olduğu için kendi içerisinde daha bütünleşik, daha Seni toparlanmış. ve Evet. Karakterleri daha e, çok e, beraber oluyorsun. Ona daha çok değer veriyorsun. E, oynanış anlamında sunduğu işte geri Birliğim ortam olsun o işte ne bileyim e, düşmanlar olsun seni daha çok oyuna bağlıyor. E, bilmiyorum ve sonu zaten oyunun e, çok iyi. O yüzden ben Last of Us bu senenin en iyi oyunu diye düşünüyordum. Ama daha <gülüyor> ne derler geneli hitap eden bir oyunu seçmişler. Aslında öyle yani. hmm, Evet yani ben çok büyük bir Grand Theft Auto'cu olmadığım için e, ne bileyim Grand Theft Auto benim çok da ilgimi de çekmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ee, o yüzden ya Last of Us olmasıydı. Last Us. Ee, Tom Raider derdi mesela. Tom Raider. Ben yani yılın en iyi oyunu için Tom Raider eee demeyebilirdim de belki. Yılın en iyi oyunu yılın en iyi rebootu diyebiliriz. <gülüyor> yani Tomb Raider'ı Tomb Raider yapan aslında hani en azından PC versiyonlarındaki Tomb Raider'ı Tomb Raider yapan özelliklerin bir kısmı bunda yoktu. yok yoktu. Ee, Tomb Raider'ın PC versiyonu birazcık daha şeydir. Eee <gülüyor> serbesttir. Birazcık daha hani sandbox demeyelim de hani eee oyuncuya oyun ya hani serbestlik sağlayan birazcık daha e, sen söyle. Crysis'e daha çok benziyor. Yok ee, Crysis demeyelim de e, zor bir oyundur. Tom Raider. Oynanış tarzı olarak eski... Oynanış tarzı da işte e, bulmaca artı aksiyondur aslında. E, aslında Uncharted gibidir oynanış tarzı. Yani, ya, yani bir, daha hayır daha belki hayır, hayır. Oynanış tarzından yani oynanış tarzından <gülüyor> kastım benim kontrolleri ve hani karakteri yönettiğim Hı. tarzım birazcık daha Crysis'e benzer. Crysis'e nasıl benzettin Hani şey eee <gülüyor> açısından diyorum. Hani third person aksiyon oyundur. Third person aksiyon da ben demek istediğimi tam olarak toparlayamadım galiba ama toparlay yani ee. sağa sola kaçarsın hareket hareket özgürlüğün vardı. O açıdan anlıyorsun. Yani 3 boyutlu ortamda hani düşmanlarla karşılaştığında ondan sonra daha e, organik hareket edebilirsin. evet e, tek düze bir hareket sistemin yok. Aynen. Bu e, yeni Tomb Raider reboot'u birazcık daha aksiyona odaklı olduğu için hani e, oynanış e, mekaniği birazcık daha kısıtlıydı. Yapabileceğin şeyler birazcık yani. daha alan, sınırlandırılmıştı. alan geniş geniş tutmuşlar. Alanı gen ama, ama hani e, karakter perspektifinden baktığın zaman evet, hani, biraz, e, birazcık daha, daha e, kontrol kont bir evet kontrolü bir ort e, kontrol mekanizması vardı evet, karakterin evet, evet. E, eskiden eski şey... yaşadığın o serbestlik e, birazcık daha e, hem Yoktu. öyle hem de işte Tom Raider'ın ondan e, sonraki bu maca zorluğu evet. e, o, fiziksel bulmaca zorluğu fiziksel bulmaca zorluğu ve işte biraz bir azaltılmıştı aslında yani bayağı azaltılmıştı. Fiziksel bulmaca zor hem öyle hem de mesela düşmanların da sıra işin içine girdiği fiziksel bulmaca zorlukları vardı. Evet. E, onlar falan biraz da bir gitmiş. Ee, daha çok sen istersen yapacağın bu macalar vardı böyle dungeonlar yani, yapmışlar. Tomflar, hikaye, yapmışlar. tomflar yapmışlar evet. onlara giriyorsun orada yine fiziksel bu macalar var ama hani çok da zor değil yani böyle çok çok, çok dayalı tutulmuş sadece işte şey toplamalar var işte onu bir şey topla oraya koy. Onun, o yok, çıksın, yok onu demiyorum. Aşağısın. Hani e, ana hikayenin dışında kalan içeriklerden bahsedecek olursak hani şunu topla bunu topla. Hani e, koleksiyonu evet, tamamla evet, var. Evet. Bir de işte e, bazı gizli saklı tüneller var. Onun içerisinde işte hani bir puzzle yap ve e, şeye ulaş. E, Ödülle ulaş evet. var. E, onun dışında ama yapmasan da olur yani. Yapmasan yani. da olur ama onun dışında başka hiçbir şey yok. Ve Ana Quest'lerde yapman gereken yani senden yapılması istenen o kadar net bir e, şey var ki e, akış var ki onun evet. dışına da çok fazla çıkamıyorsun. İşte orada Çıkabildiğin... hikaye bazı hikayeyi çok ön plana evet. almak istedikleri için seni mecbur bir e, evet. lineer bir oynanışa tutmuşlar. Ama işte ortamları da geniş tutarak ve hani o işte e, adının o zenginliğini kullanarak birazcık sanki özgürlük hissi de yaratmaya çalışmışlar. Yani evet. hani bir silah alıyorsun ondan sonra bir, bir özellik kazanıyorsun. Ek özelliği kazanınca aynı mekandaki gidemediğin başka bir yere gidebilir evet. hale geliyorsun. Ya ben aslında, sanki mekan genişliyor yani. Aslında şunu, şunu yapsalar daha güzel olur gibi geliyor. Hani artık e, silah upgrade'lerinden bağımsız bir hani gerçi her şeyi açtıktan sonra oyunu tekrar oynayabiliyorsun o ayrı evet, mesele de. <gülüyor> Gitmediğin e, Çıldığın yerlere evet. gidebiliriz. Her şey açık bir şekilde. Daha önce hiç gitmediğin bir alan açsalar sana. Ve orada ne yapacağını da hani sana dikte etmeden kafana göre takıl deseler. Anladın mı? Evet. Ee, öyle bir DLC gelebilir belki. Hani yeni e, item'lar olmadan sadece yeni bir mekan, yeni bir görev şeklinde yani bir şey işte geleceği aslında herkes çok ister onu. Bir hikaye ekstrası gelse istediler evet ama de. adadan bir kere kurtuldu gidiyor ya. Evet. O yüzden nasıl koyacak? Koyamaz. Yani bıçağı düşse. Ya <gülüyor> Ya mesela Last of yapacaktır onu şimdi. Last of Us için hı hı. ekstra hikaye derecesi downloadu bu gelecek. Ellie'nin ee, hikayesini altıyor. Yani Joel'le e, Joel karşılaşmadan ki Aynen, önceki anladım. o ne geçti başından hikayesi anlatan mesela şey derece O zaman Ellie'yi kontrol ediyor olacaksın. Evet Ellie'yi kontrol ediyor olacaksın. O da ve çok sıkıcı be. Yoo gayet Ellie'yi zaten bir yere oynadığım bir yer var biliyorsun oyunda. Tamam da hani aksiyon kısmı baya baya düşmez mi o zaman? yok yine gayet aksiyon olacak bütün. Çünkü nasıl hayatta kaldığını anlatacak. Yani ne bileyim yüzemiyor gerizekalı falan filan. Yani bilmiyorum nasıl bir şey yapacaklar. Hani gidip, belki de, belki birazcık gidip daha... elinde şeyle hani e... sopayla dalamayacaksın kliklerle. Gizli oynama üzerinde kolay olacak. Evet stealth ve... Ama daha çok stresli olacak yani. Ha, yani gereksiz gerilim gibi geliyor bana. Ama yanında ben bir sevmiyorum. kız daha var. Belki Ölen, o kız. işte arkadaşı olan. olan. Arkadaşı ama belki o kız da hani e, belki o kız da kullanacak. Hem eli hem o kız arasında gidip gezecek. Yani gibi. bilmiyorum. Fiziksel aksiyonu o zaman bayağı bir öldüren bir seçim olacak yani. Stats nereye Fark ne etmez ya benim için hiç fark etmez. Önemli olan yeter ki daha fazla hikayesi. <gülüyor> Şeyi tabii bu best shooter olarak Bayashok Infinite seçilmiş ya. Aha. O biraz tabi şey olmuş. Şimdi Twitter'a bakıyorum da. Yani best shooter biraz böyle olarak. Almayanmış insanla niye Bayashok Infinite seçti? Çünkü yani hani Battlefield 4 var. Aynen. Diyeyim, ondan sonra başka birşey. Adaylarda var mıydı Battlefield var. 4? Battlefield 4 vardı. Best işte şey Bioshock Infinite vardı. Başka bir sutur ne var ki oyun şutur. Kim adaylarının hepsini hatırlamıyorum ya oradan bak istiyorsan. Bakalım Bes <gülüyor> Kıcık es şutur. Es şuturda buy of Call out to the ghost, to the ghost. In my room. En sonuncusu ne be? Ha, Metro last, Night. Ha, last Metro light. Last light. Metro Last Light. Yani orada Battlefield 4 var Aslında G2 var. Yani biraz egzantrik Demek ki oyun olarak Bioshock Infinite seçmeyi tercih etmişler Ama Bioshock Infinite yani. Yani. Bioshock Infinite'in zaten e, Hani FPS özelliği o kadar Gelişmiş bir özel oyun ya değil işte yani şey Sadece var. first person'dan Görüyorsun ve ateş ediyorsun oyunda Bence i̇şte, işte şey FPS'lik hiçbir ama. şey Yani FPS olarak nitelendirilebilecek Bir oyun değil o Şu Rail olayı vardı ya Tamam. Sen onu gördün mü? Gördüm Anladım. gördüm. Oradan vücut giderken atış edebiliyorsun. O real üzerine de aksiyon yapabiliyorsun. Senin yeri de yer, yer değiştiriyorsun falan. Bir de şey olayı var ya bunda. Bir elinle atış ediyorsun bir elinden büyü yapıyorsun falan. Yani işte diğerlerinden farklı. Ama hani diğerlerinden farklı bir şey seçecek derse Metro Last da seçebilirler. Çünkü o da bayağı farklı bir yani bilmiyorum. Yani FPS'nin getirdiği, yani FPS'den beklenen, iyi bir FPS'den beklenen özellikler dediğin zaman çok hani e, listeye bile girememesi gerekiyor. Çünkü iyi bir FPS deneyimi değil aslında. Evet. evet yani senin e, ateş ettiğindeki precision'un olur anladın mı? Evet, yani evet, savaş alanı olur, e, ne bileyim işte e, vuruş etsi, silah çeşitliliği e, ne bileyim e, hani realistik bir e, şey. Bu arada Dying Light Demos'u gösterdiler ya. Dying Light'ı gördük mü? Şu zombi de hani koşuşun ha, evet, evet, parkour evet, evet. oyunu. Evet, evet. ee, 1080p'ymiş bir PlayStation 4'te. Evet. PlayStation 4'te oynuyorlarmış yani. Evet, evet. PlayStation 4'te 1080p'ye oynuyorlarmış sırada. E, zaten PlayStation 4'te 1080p'nin aşağısında oyun oynuyorlarsa ya, zaten işte, kafalarını e, hala kırıyor. Hala muhabbet dönüyor tabi de PlayStation 4'te işte şimdi onu gördüm Dying Light demosu. Ondan sonra e, Running PlayStation 1080 Puzzle. <gülüyor> Zaten bizim izlediğimiz <gülüyor> e, demo PC versiyonu için miydi? Ne içindi? Hangisi? Bizim izlediğimiz e, şey bu VGX'den önce birkaç ay önce ha. gördük ya. O, o Xbox sanırım Xbox 360, 360 içindi. Ha. Bu, PC, PC versiyonu var 1080... mı bu oyunun? PC versiyonu bakayım. Ee, Destiny, Titanfall ve başka beklediğimiz ne vardı? Witcher 3. Watch Dogs. Yani ben Watch Dogs'un çok e, çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani tam belli ki iyi bir oyun olacak ama yani be, hiç kimsenin beklentisinde karşılamayacağını düşünüyorum. Vallahi <gülüyor> aksine ben çok e, güzel olacağını düşünüyorum çünkü oyun yani ilk e, Next Gen yeni nesil dediğimiz şeyi baya baya hissedeceğimiz bir oyun oldu. Yani sadece grafiksel olarak değil oynanış anlamında da. E, ya çünkü ben grafikte <gülüyor> belki vay vay vay benim yere izlediğim... geliyormuş arada, geliyor. Benim iz... bizim izlediğimiz şeyler e... Hepsi Next Gen için çekilmiş videolar değildi. Çünkü biz Watch Dogs'u kaç yıldır bekliyoruz? Ya işte Watch Dogs'un şöyle bir sıkıntısı oldu. Bir video gösterdiler. E3 fuar fuarında gösterdiler. Müller işte böyle yumuldu, bu ne lan falan böyle bir, bir şey olamaz. Yeni Yani şu andaki nesile bu gelemez falan dediler yani. Hı -hı. Sonra işte yeni nesile de çıkacağı açıklandı. Sonra bir tane video gösterdiler. Xbox 360, PlayStation 3 videosu gösterdiler. Hı -hı şey yani bu ne lan falan dedim millet. Standarttı çünkü. Evet çünkü o kalitede bir video aldım yani hı hı. şeyin kalitesindeydi. Ee, sonra ya durun tamam bu 360 şeyin versiyonu alın bu da PlayStation 4, Xbox One versiyonunda daha iyisi gözüktü tabii. Hı hı. Millet aradaki farkı gördü yani şimdi bu oyun multiplatform çıkacak ama ben inanmıyorum ki kimsenin gidip <gülüyor> hani PlayStation 4'ü veya Xbox One'ı alan kimsenin gidip PlayStation 3 için bu oyunu alacağını yani. Herkes yeni nesil alacak bu oyunu. Ve eminim ki işte bu Assassin's Creed 4'teki o şey etkinin daha iyi fazlasını göreceğiz. Çünkü videolara baktığın zaman orada Bak, mesela Kotaku yağmur... Bak hemen No Man's Sky videosunu he. koymuş. Yağmur videoları e, efektleri, yerdeki parlamalar, ışıklandırmalar falan ıvırza inanılmaz yani. Bu arada e, <gülüyor> konuyu biraz... Gıcık beni mahvetti ya. Saptırıyorum. Multiplayer'da acaba izlemişler miydi VGX'i? Multiplayer hala devam ediyor şu anda. Devam ediyor çünkü 24 Hı. saatlik canlı yayın yapıyorlar ya. İmr'im acaba... ne yaptı? Programına bakmak. Programında belki... VGX vardır. Bir şeyden multiple yani sitesine şu, girersen. Şu anda Murat Kofsova ile canlı yayındalarmış falan filan Murat gibi. Bu arada hakikaten şu e, Kortaku zaten coşmuş tamam mı? He. Hani e, bütün videoları Kodum falan koyuyor. Adam bir hepsini gif yapıyor koyuyor. <gülüyor> Manyak. Bu şey, Clif şey Gif'i <gülüyor> hmm. <he>. Antonio Van Derck's. <gülüyor> ee. de coşmuş. Sürekli v VGX için şey yapmış. Yazmış tweet atmış. Yine Dying Light Nemo'yu çokmuş. Normal Sky konuşular, Hello Games'ten Joe Danger yapan filistok şey. Evet. Ee, şeyi konuş, ee, yani direkt ne varsa koymuş Kotaku. Biz de videoları Kotaku'dan çalalım. <gülüyor> bu Normal Sky ile ilgili <gülüyor> Cliff Bizans'ki daha geçmiş. X Wing confirmed diye. <gülüyor> yani ben de o yüzden o hani dedim bu nedir, e, name videosu diye konuşurken lan X Wing'e benzer bir alet var orada uçuyor falan filan dedim. <gülüyor> Yalnız Witcher 3 bence hakikaten çok iyi Çok ya. iyiydi. Yani şeyi e, bazı yerlerinde çok iyi gözüküyor da bazı yerler biraz bana Witcher 2 e, etkisi yine yani Witcher 2'ye çok benzettim. Peki, ben Witcher'ın hani bir ikisi ne <gülüyor> çok oynamamış bir insan olarak Witcher 3'ü oynasam anlar hikayesi mi? vesairesi anlar mıyım? Bence anlarsın bir sıkıntı yaşamazsın. Yani ben de Witcher bir oynamamıştım, Witcher 2'yi açtım oynadım. Ee, sıkıntı sıkıntı yok. <gülüyor> Şifayı kaptım insan olarak. Aha. Arada burnumu da siliyorum. Ne abi? Şunu benim kumam lazım. Ne ki o? Bilmiyorum. Bir tane videodur umarım diye düşünüyorum. Evet o. Şey, Emmy e, Batman vs Superman filminde Wonder Woman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amy adımıza bile söylememişler Wonder Woman'ın olduğunu. Wonder Woman buna şey demişler. Sen yoksun bu filmde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten he, filmde olmayacak olsa bile haberi olmayacak kızın. Ne yok muyum nasıl? Yani. <gülüyor> yani e... Şey, ne diyorsun ee, Gal Gadot'un e, Wonder Woman oluşan? <gülüyor> ya yani şimdi Gal Gadot'da o surat var. Ama vücut yok. Vücut da evet, biraz garip. Çok yani ince, ince ve uzun tamam mı? Ya ince uzun hani yani insan birazcık <gülüyor> yani Ne daha, kadar uzun olduğunu bilmiyoruz ama... Birazcık daha etli bir... <gülüyor> tabii, i̇nsan Wonder Woman deyince hani benim aklıma hani ilk gelen yani e, şey... Yani çok sıska olmaması lazım. E, benim Wonder Woman denince akla gelen ilk e, görüntü şey... E, Alex Ross'un çizdiği birazcık da travestiye benzer kaslı ha. e, hani bir Wonder Woman. Hani Wonder Woman dediğim hani zerafetten çok hani birazcık da fiziksel gücün ön planda olduğu bir karakter ya. Tabii kıracak bir şey. Çok voleybolcu çok... falan gibi modunda bir şey omuzdurdu. Yani voleybolcu değil de Ve birazcık halterci biraz. Her yok artık halterci <gülüyor> de değil yani. Hafif ziklet halterci modunda bir e, kadın geliyor benim aklıma. Ama galkoluk da yani çöp gibi. Çöp işte. Öyle, Hakikaten. O sıkın Yani yüz olarak olabilir. Evet yüz fena hani falan böyle keskin hatlı çünkü. Ama vücut yani biraz... Ona kas falan mı yaparlar acaba? Diye. Kas Düşün, yapsalar. Kas yapsalar ne olur? Sadece kaslık bir durum yok. Yani biraz abi... Yani şey onu doldururlar da, canım. Ama yani doldurmuş o... da istemiyoruz. Biraz hafif de gerçek olsun istiyor insan yani. Yani bütün internette zaten bu konuşuluyordu o Wonder Woman açıklandığı zaman. Hani e, hani Jamie Alexander, hani Jamie Alexander olacaktı muhabbeti. Jamie Alexander ne? Şey, e, torde Lady Sif'i oynayan. Ha olmayacağı belli zaten. Yani büyük ihtimalle franchise <gülüyor> konflikti vesaire olduğu için olmamıştır diye tahmin ediyorum ama hani. Yani. Bence olabilecek en iyi Wonder Woman olurdu, e, J Alexander. Olabilir ama onun geçti ondan. Hem bir de onun boyu falan kısa biraz. Boyu kısa olsa ne olur? Gal -Gadot, Robert Downey Jr. Olur olur. O kız, o kızdan, <gülüyor> o kızdan olur. Boş var abi. Hep olmaz olmaz olmaz işte birini bulmuşlar, seçmişler olmuş. Ulan Gerçi evet. Unan. Yani, ben Afrika'dan Batman oluyorsa, yani. Gal Gadot'tan. Gal Gadot'tan I, her türlü olur. Her türlü Wonder Woman olur diyorsun. <gülüyor> Wonder Woman, Catwoman hepsi gider. <gülüyor> O kadından Catwoman bak güzel olur bence. Ama ketfumun mumun da birazcık şey e, hani hafiften çok hafiften bir balık eti. Ama sonra... yine de incelik anlamında Catwoman yine giderdi o kadar. Yani olurdu bence yine her türlü şeyden daha iyi bir seçim olabilirdi. Evet. E, neydi adı? anladım ben o kadın. Evet, o kadın o kadın o kadın hani siz de anlamışsınızdır zaten dinleyenler olarak hani o, o kadın. kadının yerine olabilirdi zaten e, Nolan'ın son filmdeki iki kadın seçimi de e, biraz kötü e, kötüydu e, özellikle e, Marion Cotillard'ın ölüm sahnesi of ne kötüydü <gülüyor> Ya aslında ben severim yani. <gülüyor> Inception'da da iyiydi kadın. Inception'da dün tekrar izledim. Ha. Evet. Bu arada Destiny'nin e, betası yazın geliyormuş. Ondan sonra oyunda September işte Eylül'de çıkıyor. Ya aslında. Ulan Eylül'de yine hangi birini oynayacağız? Geri zekalar ya. <gülüyor> Abi bence biz bu işi beceremiyoruz ya. Nasıl yani? Ha? Bu e, <gülüyor> haber girme işini. Niye? Millet hepsine ayrı ayrı post yap koymuş ya. Evet ama onlar psikopat oğlum. Yani şimdi ben hepsi için ayrı ayrı, hepsi pos için yapmam ayrı post yapmam abi. Yani. Ona bak Kotoku yani hepsini gif yapıp ayrı ayrı koy. Yani arkadaşlar biz sizin de akıl sağlığınız, bizim de e, akıl sağdığımız için derleyip toparlayıp mümkün olduğu kadar. Tabii, tabii, tek haberde. Tek haberde vermeye çalışıyoruz. Tek haberde gireceğim. Ee, yani. Remedy aynı zamanda Ages of Storm diye bir oyun yapıyormuş ama sadece iyi olsa yapıyormuş remedy bu Quantum Break dışında Ages of Storm, ee. Heroes of the Storm, Ag Agents of Storm pardon, mu andırdı bir an. Agents of Storm ee, Blizzard'ın yaptığı moba var ya Heroes ee. of the Storm. Bu ama başka bir şeydir. Oynayamadık ki onu da. Neyse ee, Destiny, Titanfall, Witcher 3 ve başka eksklüsiyf gösterdikleri şeyler arasından bir beklediklerim Division vardı? gösterdiler. Şimdi Division, i̇şte, Division oyun motorunu gösterdiler. O Division oyun motorunu gidip de eğer Watch, Watch Dogs'a da kullandılarsa işte o zaman güzel şey olabilir. Nintendo daha geçmişti. Division. <gülüyor> Hakikaten Division'in o Snowfall engine miydi? Snowdrop. Snowdrop <gülüyor> Evet. Çok güzel gözüküyor. Çok harika bir e, videoydu ama hani ne kadarı gerçekte uygulanır bilemedim ben açıkçası. Gerçi Division'ın kendi e, görüntülerinden olduğu için Division'ın öyle çıkacağını bekleyebiliriz aslında. Bak şey yapmışlar. Ee, Last of Us ve GTA 5'in de Ersin'i almış da bölüm son yanımda. Last of Us ve GTA 5'in de yer aldığı en iyi action adventure ödülü, AC, işte SS Creed 4'e gitti. Seyirci oylamasına rağmen saçmalığın danış kasır esmenmiş. <gülüyor> <gülüyor> e, doğru demiş. Yani hakikaten orada Last of Us GTA 5 dururken asıl Creed 4'e yani bunun verilmesi saçmalık. Abi yani Best Shooter Bioshock'a gitti. Yani Best baya şaka gitti var, de. o ayrı da olsun bu daha da saçmalık. Göz göre göre saçmalık. E bu ne? Göz görmeye görmeyeyim Yani. Yani ne bileyim asıl bence büyük traj trajedi e, <gülüyor> Nintendo taraflarındaydı ama. Aslında en iyi oyunu gittiler GTA 5'e verdiler ama hı hı. Super Mario 3D World'de hı. yani hiç videosunu seyretmiyorum ama Sp yani manyak gözüküyor. Manyak gözüküyor derken basıyorum, yani Kim yapıyorsa oyunu. Hı hı. Ya o adamın hepsi psikopat. Ben sana söyleyeyim. Abi bence onlar zaten asidi çekip yani ne çekiyorlarsa bilmiyorum ama Öyle bir oyun ki platform oyunu anlamında Aha. Hani yani oynamayan çok şey kaçırıyor hakikaten İnanılmaz şeyler düşünüyorlar İnanılmaz bir hayal gücü var O platformları o Yani o bölümleri tasarlamak hakikaten Büyük emek işi Yani her videosunu gördüğünde kafam şaşıyor Oha diyorum bu nasıl bir bölüm Nasıl geçiyorsun bu bölümü yani <gülüyor> Çok zor geliyor adam Oynarken belki kolay geliyor olabilir ama Seyrederken diyorum ki bu kadar karışık şeyi nasıl geçiyorsun Dinamik ve karışık ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Şelere bakıyorum ya, hala güncellenmiş de. Ben de böyle geriye doğru okuyorum Twitter'i, çok eğlenceli oluyor. Duyurmuş şeyleri tekrar tekrar. <gülüyor> Murat. Murat ilk ona Borderlands duyuruldu ya, tel Ona tepki yapmış. Nasıl ya diye. <gülüyor> beklenen oyunu Borderlands bir çıktı. Nasıl ya yazmış. Anlatırdı ama herhalde Game of Thrones'un e, da duyurulmasını... Görmedi herhalde o da. Yani Duyurduğunu görünce... Bu, bu Twitter'dan tabi, tabi, önce... 3 saat önceden bahsedelim. Duyurduğunu görünce herhalde rahatlamıştır düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü herkes onu bekliyordu. Borderlands hiç beklemedi kimse. Ha Borderlands bence çok güzel olabilir. Yani e, tamam şey çok... Ya, Borderlands hikayesini kim, e... bil, kim biliyor, kim... E, merak ediyor e, o Hayır. dünyada geçen hikaye yani, ama. Bence işin güzelliği o tarafta tamam mı? Hani hikayeyi bilmesen de konsept çok <gülüyor> şey ya e, ilginç ya. İşte evet ilginç bir dünyası var ama evet. kimse hikayesi için oynamıyor oyunu. Aynen. O yüzden orada çok yaratıcı şeyler yapabilirler. Çok ilginç şeyler yapabilirler. Ben altını dolduracak şeyler Aynen. yapabilirim. Ama Game of Thrones'da herkes hikayesini biliyor. Herkes karakterleri biliyor ya. Orada bir yanlış yaptıkları zaman hani... Sıçarlar. Sıçır, evet sıçıp atırabilirler. O yüzden hani ve şey tabi e, hani ne kadar e, hikaye genel hikayeye destekleyici bir alt hikaye olacağı işte hangi karakterleri görüp görmek isteyip de göremeyeceğimiz falan o tür şeyler daha e, kritik olacak orada Anladın mı o yüzden e, orada ne kadar iyi iş çıkarsalar bile daha çok e, laf yiyecekleri Bence öyle evet, tabi <gülüyor> yine de heyecanla bekliyor olacağız Game of Thrones. E, orası tabii ki Brothers'ı oynamış mıydın sen? Brothers, ne ya. Brothers a Tale of Two Sons. Ha, yok oynamadım ya. Ama onun için de bayağı yorumlar okudum. Çünkü şey iki analogla aynı anda ikisini kontrol ediyorsun ki kardeş bunlar. Ha. Ve bu macaları öyle çözüyorsun yani ikili bu macalar. Eee mesela işte bir bir kardeş şu tarafa götürüyorsun, bir kardeş bu tarafa götürüyorsun. Onu aynı anda böyle kontrol edip bu macayı çözüyorsun. Bu arada bu bugünkü demişken... Mut Live sonra şeyi de e, Twitch TV Amerika'dan telefon almışlar. Ha onu da evet. Tebrik etmiş Twitch TV onları e, bu başarılarından dolayı çünkü böyle bir 2000-2500 kişi falan e, izliyordu. Canlı yayın olarak izledi bütün günlerde ise. ve devam ediyor aslında. Bir, şu an öğlen 12'ye kadar devam edecek o. Bayağı da iyi yorum aldılar falan. Vallahi zor iş yapıyorlar. E, ama güzel iş yapıyorlar. Başka yapan böyle bir yer yok çünkü yani. 24 saat canlı yayın. Tabii canım. Dolu dolu yayın. Bu arada e, tabii bu sene çok da düzgün yani Injustice dışında düzgün bir dövüş oyunu çıkmadığı için Injustice'in kazanmış olması olmasını çok normal buluyorum ama evet. e, hani orijinal e, karakterler dışında DLC'leri hiç oynayamamış olmak e, üzdü beni. olmak olmakta üzülüyorsan o zaman hemen gidip PlayStation 4'e bir Injustice alabilirsin. <gülüyor> Çünkü binden ne edition diye bütün ne kadar içerik ne çıkardılarsa hepsi artı işte biraz daha ciralanmış grafikleriyle Injustice'i e, PlayStation 4 ve Xbox'a çıkardılar. Yani artık e, sen alırsan Ben ne alacağım? Lan, para mı ne diyeyim <gülüyor> Sen alırsan oynarız diyorum ben. <gülüyor> ben. Ona para verene kadar ikinci kumandayı alırım. <gülüyor> Şimdi en iyi RPG, Ninokuni. Hakikaten ya şu Ninokuni'nin sonunu ben çok merak ediyorum hikayesinin devamını. Ama çok çok çok çok tekrar var. Yani haritadan haritaya geçerken sürekli evet ya. yaratıklar falan filan. O çok canımı sıkıyor. Çok yoruyor yani, yani. böyle şeyde de canımı sıkıyordu Pokemon'larda falan. Bir tane Çinli bulup oraları geliştirmek lazım. Hayır abi onu film gibi böyle bütün baştan sonra videosunu birisini çekecek YouTube'a koyacak. izleyeceğiz Hatta şimdi hemen bakıyorum YouTube'da var mı bir şey. Murat da kaza gelmiş. Ne diye? Türkiye'de ilk TT olan oyun sitesi olduk. Yürü ve multiplayer. <gülüyor> ne demiş? Uuuu falan yazmış. Complete walkthrough var. Bu gameplay de yardım. Ha, bölüm bölüm koymuştu Ne o? Ben okuyayım mı? Burada VGX büyük yazılıyormuş. Küçük ha? yazmışlar. Ne? VGX büyük yazılıyormuş. Hem yani büyük yazısın, küçük yazılsın ne olacak ki? Ne bileyim. Niye laf mı atmışlar? Küçük Hayır herkes küçük büyük yazmış. Ne olacak abi? Derdi olan o zaman şey yapsın. En iyi yarış oyunu Forza. Forza'yı da oynama ben bir. Forza yani çok hakikaten yarış oyunu hassas olman gerekiyor ki Forza oynuyorsun. Yani yarış oyunu ve spor oyunları konusunda hiçbir zaman çok iyi olamadığım için el göz, el göz koordinasyon sıfır özellikle kontrolörde. Hmm. O yüzden <gülüyor> hakikaten best aksiyon macera en iyi aksiyon maceraya gitmişler Assassin's 2 4'e vermişler. <gülüyor> ayıp ediyorsun. Ne ayıp ediyorsun? Evet bakalım en iyi şu tırda. Bu gündeme gel. <gülüyor> Gündemde hala multiplayer live var. Bu arada. Türkiye'de. Türkiye gündemi. Evet Türkiye gündemi. Bir de bunlar 38k ve şey veriyorlarmış. Rap'e veriyorlarmış. Right Point. Hmm. O yüzden de bayağı şey yaptılar. Bakayım şu an ne yapıyorlar. Bak bakalım. Bir de hemen K Twitch TV'yi evet. açalım. En iyi ve Onu da. E, e, Onu da e, ben oynamamıştım. Bomoc oyunu demişken, e, o geçen iPad'de benim oynadığım neydi? The Room. The Room. Çok iyiydi ya o. Evet, onun ikincisi çıkacak işte onu bekliyorum. Bu ay çıkacak diyebiliyorum. YouTube'da nereye geçiyor? Şuna arası. Ya dans da, Nati. Daha Joe karakterinin e, şeyle. Hı. Yılın oyunu tabii GTA. Ya şu 5... kız oynuyor şu an. İzleyici hmm. sayısı tabii <gülüyor> bu saatte 450. Bu saatte 500 kişi izliyor abi. En iyi deliciyi aklıyorum. En iyi merak eden var mı acaba? Zannetmiyorum. Ayşe, bak atıyorum. Ne? Ne oynuyor bu şimdi? Yalnız bu. <gülüyor> şimdi, mutluluk evdekiler kızmasın ama. Hı -hı. Şu oda. <gülüyor> bu oda biraz Amsterdam'daki odaları biliyorsun. <gülüyor> Kırmızı ışık diyorsun. Kırmızı ışık, arkada beyaz kapı falan. Evet. <gülüyor> Ya aslında böyle tam böyle e, arkadan birisi girsin de fotobomb yapsın Yani birazcık da öyle birazcık da ev ev hali gibi ama komik geldi şimdi bir an. Belki evden oynuyordur o ne biliyorsun? ha evden oynamıyor bu. Geeks şey. <gülüyor> ya, Geeks, Game de. X. Game, Game, Game Xtra diye bir yerde yapıyorlar ya bunu. <gülüyor> ya bu ne oynuyor ya? Nintendo oyunu da geç ya. Nintendo mu kaldı? <gülüyor> ayıp ayıp. <gülüyor> bu ne oynuyor ya? Bir korku oyunu tarzı bir şey oynuyorlar hiç konuşmuyorsun kız. Kız kim? Bu Deniz Özkam'le bir arkadaş kendisi. Yeni Dostkan. Yeni casual oyunu şey almıştı değil mi? Gone Home. Yok o independent. Yeni casual ne aldı bilmiyorum. Yeni casual'u açıklamazlar mı? Açıklamaz. Yeni soundtrack. Evet. Ne oluyor lan? Hiçbirinin hiçbir yerin listesi tam değil ha. Evet. Eksik malzemeden çalmışlar. Bence de. Ne oldu arkadaş ya? Şarkı çok uzun gidince herhalde... He amnezya oynuyormuş. Amnezya var ya Zıplayacak korku filmi. Şey, yani. Amnezya ama korku oyunu. Hı -hı. Böyle, psikopat bir oyun. Hayatta çat oynama. Chat'ti. Chat sıçtı. 5 olmuş oğlum bu arada saat. Olmuştur abi. Evet. O zaman bitirelim ufaktan. Bitirelim. Biz de yatalım ki kalkabilirim. Hadi o zaman. E... Acaba yarın sabah için şimdiden pankek malzemesi mi hazır? <gülüyor> bırak... Pankeki şimdiden hazırlayıp. Sen mi yapacaksın pankeki? Dolabı mı koysak? Kim yapacak? Sen. Ee, ne konuşuyorsun? Yemin ediyorum bu böyle programı yapıyorsa uyudur lan. Yani hatta gecenin beşinde böyle hani mantık korku oyunu olduğu için zıplatsın uyutmasın da yani biraz 443 kişiyiz diyor. Biraz bence canlı tutmak lazım da Kapatalım. Neyse. Ee, evet. Twitch TV üzerinden canlı yayın yapan e, Multiplayer'daki arkadaşlarımıza buradan selam gönderelim. Selamlar. <gülüyor> Selamlar, saygılar. Ee, çok güzel bir iş yaptılar. Devamını diliyoruz. Kesinlikle evet. diliyoruz. Ve biz de burada bir e, balkon keyfini daha A sonlandırıyoruz. Sonlandırıyoruz. Böyle bir özel VGX evet. özel oldu. VGX özel oldu. E, tarihi de kaçırmasaydık bir saatli, işte, yani. buçuk saat kaçırmasaydık daha iyi olacaktı ama Bu sefer kaç saat oldu lan bu? 2 <gülüyor> saat oldu işte. yani hepsi Normal. olsaydı 3 saat olsaydı. <gülüyor> hepsi olsaydı herhalde 3,5 4 saat. <gülüyor> ama evet. işte böyle de e, sonuna yetiştik ama şey yapmış olduk. PlayStation 4'ü bir alsam da Ha. bir Twitch TV üzerinden belki bir yayın denemesi yaparız. Yaparız. Sen yani, al da. Alsam bir yayın denemesi yaparız belki Sen bir Twitch da. TV kanalı açarız. Sen aldı. Herkes bir şey yapıyor Twitch TV'de. Biz mi eksik alacağız. Sen aldı. Tamam aldım işte. Allah Allah alacağım yani. Az kaldı. <gülüyor> Oyunlar hazır. Hazır Script 4, Pathfinder 4. Assassin's Creed. Rezogan bedava zaten. Rezogan. Bana böyle oyun bana böyle casual oyun verecek. <gülüyor> Rezogan bedava. Başka da oyun yok zaten şu an. Evet. Ne yapacaklar? Şey oynarız belki. Shop'a girdik ya DC boş 5 yani tane oyun var. DC Universe Online var ya. DC Universe Online bir de e, Marvel bir, bir Super o Heroes bakıyoruz. Online bekliyoruz. Marvel Super Heroes Online yok oğlum. Lego Marvel Super Heroes oyun var. Ha, Lego Marvel Super Heroes var. Mar Marvel'ın bir online oyunu yok mu abi gelecek olan? Bilmiyorum gelmesin. Ben var diye biliyorum. Yani mesela... Neyse zaten oyunlar yeter. Şubat'ta falan da bir şeyler çıkacak işte. Öyle öyle. Yani Marvel Heroes var. Marvel Heroes moba değil mi? Marvel Heroes mobaysız zaten online da. Bade var. Neyse hadi bırak onu yayını bitirelim. Tamam yayını bitiriyoruz. Bitti yayın. <gülüyor> bitti. <gülüyor> <gülüyor> yayın bitti. <gülüyor> bitti yayın. Evet. O zaman. O zaman. Bir dahaki bilmiyorum. hafta görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki hafta hatta belki işte böyle PlayStation 4 gelmiş olursa. <gülüyor> gelmiş olursa inşallah bulabilirsem stoklarda. Dinebilirsem e, onunla ilgili de bir şey yaparız belki. Evet. O yüzden... E, balkon keyfin. Balkonda balkon. Karşı, karşı evin televizyonuna <gülüyor> bağlayıp Balkon'dan oynayabiliriz. Zaten ba yeterince büyük televizyonları var değil mi? Evet. evet. Bir balkondan yapmadığımız balkon keyfine daha... E, hava soğuk abi yani ne yapacağız? Kütümüz yani. donuyor. donuyor. Kar geldi. E, Oğlum hissedilen sıcaklık eksi 2. Eksi 2. Burda o oh, sıcak. Aynen. Çayımız da var. Çayımız da var. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Gxtra.com